Oh yeah. Çıkkastı. Kainat, bugün 4 Mayıs Perşembe. Yıl 2017, ay 5, gün 124, Kasım 178. 1438, hicri Şaban 8, 1433, Rumi Nisan 21. Çiçek Fırtınası. Atatürk'ün üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi, 1931. Günün şiiri, Eskici. Eskiden yeterdim kendime, artardım bile. Şimdi ne yapsam, nafile. Ve... Kim demiş can eskimez diye, bu can tedirgin tende, can da eskimiş bende. Bedri Rahmi Eyüboğlu Büyük Saatli Marif Takviye Merhaba herkes. Açık Adıyovuru Sitesi 949. AçıkAdıyovuru.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Mado, Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipleye birliktesiniz. Emre Gümrükler de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir enstrümantal parça ile yaptık. Horqueires çalıyordu ve grubu Blazor Teotl adlı bir Meksika Maya Aztek parçası. Pardon. Geleneksel bir parça. Onu neden çaldığımızı da Eduardo Galiano'nun Kadınlar kitabından okumaya çalışalım şimdi. Kadınlar. <Gülüyor> Eduardo Galiano. Şeviren Süleyman Doğru, Sel yayıncılık. Meksikalı kadınlar, Huastek gecesinin tanrıçası Meksika ayı, Tlazol, Teotl. Azteklerin maço panteonunun içinde kendisine küçücük bir yer edinebilmişti. Anaların anasıydı o. Lohusaları ve ebeleri koruyor, tohumların bitki olmaya giden sürecini yönetiyordu. Aşk ve aynı zamanda da çöp tanrıçasıydı. Dışkı yemeye mahkum edilmişti, doğurganlık ve şehveti temsil ediyordu. Havva gibi, Pandora gibi, Tlazol, Teotlun suçu da erkekleri yıkıma sürüklemekti. Onun gününde doğan kadınlarsa zevke mahkum halde yaşıyorlardı. Toprak hafif sarsıntılarla ya da yakıcı bir depremle sallandığında hiç kimse şüphe duymuyordu. Bu o, diyorlardı. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Sel Yayıncılık Tarihte bugün kısaca 1919'da bugün 4 Mayıs hareketinin başlangıcı Çin'de oluyor ve Çinli öğrenciler e, 1919'da Tiananmen meydanına Beijing'de Çin'in başkenti o zaman da geleneksel başkentinde Beijing'de ya da Pekin o zamanki söylenişiyle e, alana çıkıyorlar ve Versay Antlaşması'nı protesto ediyorlar, bu da bu antlaşma Çin topraklarının bir bölümünü Japonya'ya veriyor, bunu protesto ediyorlar ve büyük bir savaşa kadar gidecek, büyük bir mücadelenin de başı olacaktır bu. Aynı zamanda aynı antlaşma, Versal Antlaşması Almanya'nın da büyük itirazlarında yararlanan, Nazi hareketinin yükselişine ve sonradan dünyayı savaşa sürüklemesine de yol açacak ilk tetikleyen olay olacaktır. 1970'te bugün Vietnam Savaşı ile ilgili de Kent e, Eyalet e, e, Üniversitesi, Ohio'daki Kent State Üniversitesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencileri öldürmesiyle sonuçlandığı bir olay var. Kent şehrinde bir hafta önce olaylar vardı. Sonra dört siyassız öğrenciyi protesto yapan ve sadece ya, Vietnam'a ve Kamboçya'ya bombardımanı protesto eden öğrenciler polisler tarafından ateş açılarak öldürülmüştü. Amboçya'daki şeyi protesto ediyorlardı Ve Güney Vietnam'daki 1972'de bugün de Dalga yapma Hareketi diye adlandırılan bir şey Bir çevre örgütü Kanada'da 1971'de kurulmuştu Bir sene sonra da adını Greenpeace Yeşil Barış Kuruluşu olarak Değiştiriyor Önce dalga yapma Komitesi adını almıştı Şimdi devam ediyor. 1972'de de Greenpeace'in bu şekilde yeniden kurulmuş olduğunu görüyoruz. Evet bu bilgilerin hepsini Wikipedia'dan aldık ama Wikipedia hala kapalı. Hala engelli. Ve engelli de kalacakmış. Çok üzgünmüş aslında. Kim? Neydi? Kuruluk, kuruluş, onu yasaklayan kuruluş. BTK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan online yani internet üzerindeki ansiklopedi dünyanın en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia'nın e, açılmasının e, mümkün olmadığını, yargı kararı olmadan söylemiş. Çok üzgün, ben de üzülüyorum. Demiş. Yapacak bir şey yok mu demiş? Evet yok demiş. Öyle bir durum var. E, buradan da medya ve basın durumuna geçebiliriz. E, Türkiye dünyadaki medya özgürlükleri, basın özgürlükleri açısından dünyanın en kötü ülkesi olmaya doğru hızla sürükleniyor. Böyle bir tablo var. Medyanın durumunu enine boyuna konuşma imkanımızı da bulacağız. Yani gazeteciler Taksim'de eyleme çıktılar. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Taksim'de bir araya gelen gazeteciler tutuklu meslektaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını ve basın üzerindeki baskının kaldırılmasını talep ettiler. Türkiye Gazeteciler Sendikası Galatasaray Meydanı'nda İstanbul'da Türkiye'deki basın özgürlüğü durumuna dikkat çekmek için eylem yaptı. Bunda diken komdan alıyoruz. Gazeteciler ellerindeki pankartlarda yeter. Susmayacağız ve gazetecilik suç değildir yazılı pankartlar kullandılar özgür basın susturulamaz ve gazeteciler çıkacak yine yazacak sloganlarını atıyorlar genel başkan TGS yani Türkiye Gazeteciler Sendikası genel başkanı Gökhan Durmuş 3 Mayıs'ın dünya basın özgürlüğü günü ilan edilmesinin ardından 24 yıl geçtiğini Türkiye'nin bu sürede basın özgürlüğü konusunda çok geri gittiğini de söylemiş <gülüyor> onlarca gazeteci tutuklandı ki sayı aslında 100'ün üzerinde 150'nin üzerinde hatta yüzlercesine dava açıldı halen 159 gazetecinin yaptık, yaptığı haberler ve yorumlar nedeniyle tutuklu olduğunu da hatırlatmış kendisi de sansür ve otosansürde Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını kanıtı olarak e, yorumlamış ayrıca da Önemli bir, herkesin bildiği bir gerçeği de söylüyor. Tutu, uzun tutukluluk, çok uzun zamandan beri tutuklular, dokuz aya uvaran şeyler var e, gazeteciler arasında bunun tam bir cezaya dönüştüğünü e, söylüyorlar. Tek sesli medya, tek sesli bir Türkiye yaratılmak isteniyor diye yani medyanın. Basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün en temel demokrasinin direği olduğunu da bir kez daha hatırlatmışlar. Ee, geçen yıl Türkiye'de 780 gazetecinin basın kartı iptal edilmiş. 839 gazeteci haberleri nedeniyle dava açılmış. 157 yayın organının kapatıldığı 14 yayın yasağı kararı verildi. 189 gazetecinin sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı işini kaybeden gazeteci sayısınınsa ise on aştı. On binden fazla gazeteci ve gazete çalışanı işsiz durumda. Yedi yabancı gazetecinin sınır dışı edildiği bu da çok yüksek anormal bir rakam. Üç basın merkezinde polis baskını yapıldığı 20 siteye de erişim engeli getirildiği belirtiliyor. Buna Wikipedia dahil mi bilmiyorum. Böyle bir durumdan bahsediyoruz Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklu gazetecilere özgürlük talepleri geliyor BBC Türkçe'nin internet sitesinde de işte tekrardan bir hatırlatma mahiyetinde Dünya'daki basın örgütlerinin Türkiye hakkında ne dediklerini derlemişler mesela sınır tanımayan gazetecilerin hazırladığı bir liste var 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi bu geçen hafta yayınlanmıştı Türkiye geçen yıla göre 4 sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 155. sırada yer aldı. Böylece Türkiye'yi karalist olarak isimlendirilen en kötü durumdaki ülkelerin arasına girmesine sadece 4 sıra kaldı diye belirtmişler. Evet. Evet. Bu birincisi 5 örgütle konuşmuşlar. Dünya çapında basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken örgütler ve kuruluşlar bunlar. 5 ile de konuşmuşlar. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle. Senin dediğin o Dünyada zaten toplam kayda, değer, yani sayılan incelemeye alınan 180 civarında ülke var. Onların arasında artık sona doğru yaklaşıyor. Bunu sınır tanımayan gazeteciler söylemiş ve Türkiye'nin en ürkütücü ülkelerden biri olduğunu da kayda düşmüşler. Bir endeks inlemişler Evet. İkinci olarak Freedom House var. 198 ülke arasında araştırma yapıyor. 163. sıraya yerleştirmiş Türkiye'yi. Çok... İftaar edilecek durumlar değil. En kötü yılmış. Örgütün Türkiye'yi değerlendirmeye başladığı yıl 2002'den beri yani 15 yıldan beri en kötü yıl. Basın özgürlüğüne en fazla gelmedi üçüncü ülke olmuş. Evet. 2016 ee, yılında. Üçüncü olarak uluslararası Af örgütüne e, Af örgütünden bir açıklama var. Bbc'in bu araştırmasında. Mahkumiyet olmadan, cezalandırma diye bir şeyden, yaygınlaşan bir uygulamadan bahsediyor. Yıkıcı ve yoğunlaşan bir baskı artıyor ve Türkiye'ye baskıda bulunma sorumluluğu vardır diyorlar. Kürt basını da yok edildi deniyor. Giderek artan bir şekilde itaatkarleşen medyada muhalif seslerin kendini duyurması daha da güç, güç hale geldi diyerek de bir durum analizi yapmışlar. Hükümet tarafından eleştire olarak değerlendirilen görüşleri ifade eden herkes internet üzerinden tehdit, gözdağı, taciz ve kovuşturma, cezayı kovuşturmalar, gözaltı işten çıkarma veya sansüre maruz kalma tehlikesi altında bulunuyor diye de eklemişler. Evet, bu uluslararası dördüncü olarak gazetecileri koruma komitesi CPJ var. Bu da Türkiye dünya genelindeki hapisteki gazetecilerin üçte birini, bütün dünyadaki hapisteki gazetecilerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yani bir dünya rekorunu kırmıştı ama tersinden çok olumsuz bir rekor bu. Ee, ve gazetecilerin dosyalarına getirilen gizli kararlarının da demokrasinin en temel, gereklerinden biri olan şeffaflık hakkında büyük bir sorun oluşturduğunu belirtiyor. Çünkü hesap soramıyorsun, ne olduğunu bilemiyorsun. Ve beşinci olarak da dünyanın en önemli e, hak savuncusu kuruluşlarından biri olan İnsan Hakları İzleme Örgütü Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Devlet denetlenemez hale geldi diyor. Yani basın özgürlüğüne yönelik amansız saldırılar devleti denetlen denetlenmekten koruyor demiş. Türkiye ile ilgili gayet e, kuvvetli eleştirel e, ifadeler kullanmış ve gazetecileri gözaltına almayı ve yargılamayı derhal sona erdirmeli olağanüstü hal döneminde basına yönelik her türlü kapatmanın ancak hukuk kurallarına uygun şekilde ve son çare uygulanmasını sağlamalı gazetecilere yönelik saldırıları kınamalı zamanında ve etkin soruşturma açılmasını temin etmeli ve basını da kayyımların yönetimine vermek amacıyla ceza kanunu kötüye kullanmaktan vazgeçmeli ceza kanunu ve terörle mücadele kanunu uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyumlaştırmalıdır diyorlar çok yani felaket bir durum var dünya basın özgürlüğü gününde tutuklu gazetecilere özgürlük talebi yağıyor Almanya'da dünya basın özgürlüğü vesilesiyle Deniz Yücel Türkiye'de tutuklu ve diğer gazetecilerin serbest bırakılması çağrıları var Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'ne de eleştiri var. Yeterince sorumlu bir şekilde savunulmuyor, baskı yapılmıyor diye. İlginç bir şekilde de 50 kişilik bir protesto gösterisi var Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar çok gazeteci hapiste değil diye konuşmuşlar Uluslararası Af almaya Almanya Genel Sekreteri. Dünyanın en fazla cezaevinde e, gazetecilerin bulunduğu ülke bu sene ikinci sıraya düşmüş Çin. Bunun sebebi de Çin'deki gazetecilerin daha az sayıda gözaltına alınmaya başlaması değil 38 gazeteci hala cezaevindeymiş koskocaman Çin'de. Sadece Türkiye'de rekor kırılması 259 gazeteci Türkiye'de e, şu anda dünya genelinde 259 gazeteci cezaevindeymiş. Türkiye bunlardan en az 81'ini e, içeride tutuyormuş diye yazıyor CPJ bu diğer ülkelere baktı. diğer ülkelere baktığınız zaman Edir, e, sırasıyla Mısır, Eritre, Etiyopya yer alıyor. İşte Mısır, Eritre, Etrop Etiyopya, Çin ve Türkiye e, dünya üzerinde bu konuyla alakalı haberler geçtiği zaman isimleri anılan ülkeler haline geliyor ama en fazla Türkiye. Herkes Türkiye'den bahsediyor. Evet, ilginç yaratıcı eylemler de var. Türkiye büyükelçiliğinin önüne yansıtma yoluyla e, lahide. Lahide, yani o da Uluslararası Adalet Divanı'nın bulunduğu yani şeyin merkezlerinden bir tanesi. İnsan hakları e, ve hukukun, uluslararası hukukun savunulduğu, en çok savunduğu yerlerden bir tanesi. Orada da e, gazeteleri serbest bırakın diye kocaman yani Ahmet Şık'tı galiba o, o, ve başka diğer gazetecileri serbest bırakın diye ansıtma yapıyorlar. Fakat e, gazetecilik suç değildir diye de şey e, mesela Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın şeyinde savcılık görevini bırakın gazetecilerin gazetelerin başına geçin diye Tanrı Kulu da konuşmuş basın özgürlüğü gününü kutlayarak başlayan Tanrı Kulu. Ben avukatım aynı zamanda insan hakları savuncusuyum 30 yıldır sahadayım mahkemelerdeyim ama hiç böyle bir dönemi yaşamadım diye kendi tecrübesini aktarmış Taksim'deki. Toplantıda gösterdi ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, haber alma hakkı birbirini tamamlayan temel insan haklarıdır ama şimdi tümü ayaklar altında maalesef diyorlar. Buradan tutuklu, işsiz ve zorunlu nedenlerle yurt dışında bulunan bütün gazetecilere selam gönderiyorum. Hiç umutsuz olmayın. Haberlerinizi özgürce yapacağınız bir Türkiye'de mutlaka buluşacağız demiş. Eee Cumhuriyet Gazetesi'nde ilginç bir haber var. Bu konuyla alakalı doğrudan alakalı olmasa bile dolaylı yollardan ne olduğunu gösteren bir haber. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ilan edilen bu olağanüstü hal uygulamalarından çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle kapatılan 86 radyo ve televizyon hakkında her türlü hak, lisans ve vericilerin ilansız, ihalesiz olarak medya gruplarına satılmaya başlandığı iddia ediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberi. Evet çok çarpıcı ve önemli bir haber. Yani Samanyol TV, <gülüyor> Kanal Türk TV, Burç FM, Kanal Türk Radyo, Mehtap Radyo ve Radyo Cihan'ın hükümete yakınlığıyla bilinen Turkağız Medya Grubu'na satıldığım iddia edilmiş haberin içerisinde. Geri kalan televizyon ve radyoların satış işlemlerinin de aynı yöntemle devam ettiğini hükümete yakın diğer grupların TMSF'de satış için sırada olduğu öğrenilmiş. Sıraya girmişler. Vatan geminin mallarını almak için herhalde. Peki bu özgür basın tutuklu diye bütün dünyada var. Mesela, evet şeyi de buldum. Tutuklu gazetecilerin isimleri Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne yansıtılmış Free Ahmetçik'i görüyorum. Ve en tepede de gazetecilik suç değildir diyor. Şık bir binaya güzel bir yansıtma yapmışlar. Fakat sorun şurada. Evet bu Cumhuriyet'in haberi de tabi bambaşka bir yönüne e, sansür değil. Ayrıca da bundan grant sağlama karıştırma cemaat medyası yandaşa gitti başlığında taşlığını taşıyor Sinan Tartanoğlu'na bir evet fakat burada başka bir şey var Diğer e, Türkiye'deki yerleşik gazetelerde bununla ilgili basın özgürlüğü günüyle ilgili tek satıra rastlanmaması da çok üzücü değil mi? Evet. Kor utanç verici değil mi yani? Hürriyet gazetesinde mesela yok böyle bir şey ne var? bir sürü saçma sapan şey var. Kız istemek adli ama. Adana'da büyük term. Tabii ki trajik bir haber. Çok önemli bir haber ama Adana yani basınla ilgili bir tek satır olmaması basın gününde basın özgürlüğü, medya özgürlüğü gününde utanç verici yani. Milliyette de öyle. Habertürk'te de öyle. Sabahta da öyle, akşamda da öyle. Star'da da öyle, Yeni Şafak'ta da öyle. Bambaşka şeylerden bahsediyorlar. Bu Ama kendi bindiği dalı kesen Nasrettin Hoca fıkrası gibi bir şey. Çünkü bu, bunun devam edemeyeceği bu şekilde özgür bir basın olmadan hiçbir ülkenin ayakta kalmasının uzun vadede imkanı olmadığı bir hukuk düzeninin ayakta kalmasının imkanı olmadı ve yolsuzlukları işte bir Chris Hedges'in dün okuduğumuz gibi budalalar yönetiminden ibaret kalacağını da görmemek için biraz budalı olmak lazım galiba. Evet. Yani çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Medyanın durumunu Hasan Cemal'den de Mehmet Ali Biran'da bir mektup Sevgili iblis beklediğim o günler gelmedi diye dünya basın özgürlüğü gününde P24'ün etkinliğinde Mehmet Ali Birant anılmış mütevaffa gazeteci bu yıl İsveç Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş onur konuğu da New York Times yayın kurulu üyesi Carl Giacomo imiş konuşmacılardan T24 yazarı Hasan Cemal de uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşı bir anda anarken gözyaşlarını hakim olamamış. Sevgili iblis, seni çok özledim. Arkadaşlığını özledim. Haber atlatmalarını özledim. Kavgalarımızı özledim demiş. Cezaevlerini özledim ama içinde gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin ve siyasetçilerin olmadı. ...çok üzgünüm... ...Mahmet Ali Ço... ...ve çok yalnız hissediyorum kendimi... ...çünkü bütün hayatım boyunca beklediğim o günler... ...hiçbir zaman gelmedi demiş... ...Türkiye'nin önde gelen yazar, gazeteci... ...ve akademisyenlerinin katıldığı... ...etkinlikte... ...cezaevlerinde tutuklu... ...163 gazetecinin isimleri... ...tek tek sayılarak anılmış... Ee, ...ve... E, şey de... ...söyleyerek bitirelim... ...bu... Önemli bir şey de var. Türkiye'deki tek sesli bir Türkiye yaratılmak isteniyor demişlerdi ya Avrupa parlamentosundaki üç siyasi grubun da yeşillerin sosyal demokratların ve liberallerin girişimiyle bir sergi açılmış. Expression interrupted diye yani ifade, kesintiye uğradı ifade diye ve Türkiye'de, bu sergide Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin fotoğrafları ve haklarındaki adli kovuşturma sürecine ilişkin bilgiler yer alıyor. 2 Mayıs akşamı Avrupa Parlamentosu'nda da bir de sempozyum düzenlenmiş. Ve hapisteki gazetecilerden de mesajlar var. Ahmet Altan mesela mahkemeleri hukuk mezbahasına dönmüş bir ülkenin hapishanesinde umutlu, mutlu ve umutluyum diyor. Hı. Çok ilginç. İnsanlara ve insanlığa olan güvenim hiç sarsılmadı ve hiç sarsılmayacak. Ne olursa olsun onlara güvenim sayesinde hapishanede mutlu ve umutlu şekilde hayatımı sürdürebileceğim diye çok esaslı bir mesaj vermiş bana sorarsan. Kardeşi Profesör Mehmet Altan'ın mesajıysa söyle. Ahmet Altan bildiğiniz gibi hem gazeteci hem de e, tanınmış bir romancı, yazar, gazeteci yöneticinin de dışında gazete yöneticinin Mehmet Altan da iktisat profesörü ve gazeteci ve yazar. Bu topraklarda insani bir yönetim söz konusu olmadığı dönemlerde baskı ve zulüm artar. Kendi izine düşmüş, çaresiz çıkmazının kurbanları da 2017 yılında biz olduk. Türk tarihi bizim yaşadıklarımızın emsalleriyle doludur. Beyin sahipleri hep zulüm görmüştür. Artık olamayacağını ve bu çirkin çaresizliğin tekrarlanmayacağını sanırdım yanılmışım diye vermiş. Af örgütünden Ahmet Şık ve Kadri Gürselli bir ilan da verilmiş bu arada. Uluslararası Af örgütü tutuklanmadan hemen önce yazdıkları tweetleri ilan olarak vermişler. Gazetecilik suç değildir kampanyasında. Onlar son dakikaya kadar haber verdi senin onlardan haberin var mı diyorlar. Yani mesela Kadri Gürsel'in hakkında yakalama kararı varmış. Evimde arama yapılıyor. Evime gidiyorum. Cumhuriyete yapılan operasyonun devamı olduğunu sanıyorum şeklindeki son tweeti. Ya da Ahmet Şıkın da 29 Aralık 2016'da gözaltına alınıyorum. Bir tweetle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim diye. İşte onların altına da onlar son dakikaya kadar haber verdi. Senin onlardan haberin var mı diye bir kampanya var. Bu medya konusunu konuşmaya elbette en temel sorunlarımızdan biri. Bugün de bir konuğumuz olacak. Derya Sazak, 30 yıl boyunca Milliyet Gazetesi'nde hem yazar hem köşe yazarı hem yönet yönetici olarak çalışmış. Meslekte de 40 yıl aralıksız çalışmış biri. 1983 yazında muhabir olarak girdiği Milliyet Gazetesi'nden 30 yıl sonra İmralı zabıtları ve Gezi direnişi haberleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan bir genel yayın yönetmeninin yazma özlemi gibi basit bir niyetiyle çıkardığı kitap var, iletişim yayınlarından çıktı itirazım var üst başlığı 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a darbeye diktaya, medyaya itirazım var diye bir çok kapsamlı bir kitabı çıktı. Medyanın en camını Türkiye'de çok bir yandan da Türkiye'deki siyasal ve sosyolojik gelişmelerin paralelinde ele aldığı çok panoramik bir kitap diyebiliriz. Onunla yarım saat içinde ne kadar konuşabilirsek konuşabiliriz. Konuşabileceğiz. Saat dokuz buçuktan sonra Derya Sazak'la konuşuyor olacağız. Durum budur. Şimdi bir ara verelim ondan sonra bakalım uluslararası alemde ve Türkiye ile uluslararası alem ilişkilerinde neler olup bitiyor. Açık kastedik Trox grubundan Wild Thing adlı parçayı dinledik. Bu grubun, The Trox grubunun kurucu elemanlarından Ronnie Bond'un doğum pardon ölüm yıl dönümü 1992'de genç yaşta hayata veda etti. Nispeten genç diyelim 51 yaşında hayata veda ettiği bir durum. Britanyalı bir grup. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Dünya Basın Özgürlüğü Günü Türkiye'nin çok utanç verici bir tablosuyla gitgide kararan bir tablosuyla devam etti. Onun ilk yarım saat içinde onu size gazeteci örgütlerinin seslerini yükseltişini hem Türkiye'nin içinde hem de dünyadan çeşitli mesajları ve şeyleri vermeye çalıştık. Basın Özgürlüğü Günü tutuklu gazeteciler çıkınca kutlanacak. Özgür Basın tutuklu diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi de bugün onu. E, Baya ciddi bir problem var. He, hele bu medya işinde olanlar için ağır katlanması güç bir durum olduğunu da rahatlıkla söylemeliyiz herhalde. Ama en çok tabii sıradan vatandaşların yani herhangi bir dünyada ne olup bittiği konusunda doğru haber alamamanın en büyük sıkıntısını çeken vatandaşlar için şey olabilir bu sorun olabilir hiçbir şey öğrenilemiyor peki nedir durum normalleşme sona ermiş artık işbirliği varmış öyle mi? Rusya ile? Rusya ile. Domates hariç bir de vize hariç deniyor vize, vize hariç aynı zamanda deniliyor muydu? Onu evet. görmedim ben Barbar, vize ve domates hariç diye. Aslında domates ön plana çıkartmışlar ama Rusya'dan bir güvenli bölge planı gelmiş buluşmadan, değil mi? Evet. Astana'da yapılan Suriye toplantısında Rusya'nın güvenli bölgelere yönelik planı taraflara sunuldu deniyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın askerlerinin de devriye görevi üstlenebileceği belirtiliyormuş. Üçüncü tur Şubat ayında yapılmıştı BBC Türkçe'nin belirttiğine göre. Astana'da muhalifler çekildi bu arada. Ha bir de o var. Çok e, ikili bir haber. Astana zirvesi de çatlamış öyle mi? Ne demek bu? Muhalifler çekildiğini açıklamışlar. Niye? E, muhtemelen çatışmasızlık için verilen taahhütler yerine getirilmiyor. Ve büyük çatışmalar yaşanıyor halen. O sebeple bir çekilmiş olsa gerek. Evet, Interfax Haber Ajansı'ndan geliyor. Silahlı muhalifler görüşmelere katılmama kararı almışlar. Ama bir yandan da güvenli bölge planı sunuluyor. Erdoğan demiş ki başından itibaren güvenli bölge ifadesini kullandım. Şimdi çatışmasızlık çatışmasız bölge çıktı ki bu da İdlib bölgesi. Şimdi oralarda bir yeşil hatta çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Bugün Sayın Başkan'la onu da yine harita üzerinde ayrıca müzakere ettik, görüştük. Aslan'daki önemli konulardan bir tanesi de bu demiş. Dostum Putin'le yaptığı görüşme değil mi? Yan yana fotoğrafları var. Trump'la da görüşmüşler. Trump de görüştük. Amerika hükümeti de bunu destekliyor demiş Putin. Bunlara gerilimi azaltma bölgeleri de denilebilir. Daha henüz hangi ismi koyacaklarını karar verememişler galiba. Bu bölgedeki ateşkes rejimini güçlendirecek... Ya da bir görüşlerini ifade etmiş. Evet şöyle yani normalleşmenin bittiğini duyuran Erdoğan ve Putin işbirliği mesajı veriyor domates hariç diyorlar. Ama Putin diyor ki Sayın Erdoğan'la hem fikir ki Suriye'deki çözüm sadece siyasi ve diplomatik yöntemle mümkündür diyor. Bu Türkiye için değişik çünkü silah, silahlı kuvvetleri de kullanıyor bol bol. Ee, Erdoğan da Suriye 6 yıldır kanayan bir yara e, demiş. Domates dışında tüm konularda mutabık kaldık demiş ama bazı gazetelerde ve mesajlarda vizenin de allel, allel meselesi var. Peki başka bir şey soracağım ben. Şimdi Trump'la da Putin birlikte ateşkes için anlaşmaya varmışlar. Evet Putin'in söylediği gibi bu demokrasi navda da var. Telefonla yapmışlar bunu. Evet. Bir yandan yüz yüze görüşürken Erdoğan'la Putin bir yandan da telefonla Trump'la görüşüyor. Uluslararası e, siyaset böyle bir şey işte. Teknoloji. Teknoloji. Ama soru sorulamamış. Çünkü e, bu konuda e, Amerikalı gazeteciler soru soramamışlar. Çünkü Beyaz evin basın danışmanı Sean Spicer soru almadan çıkıp gitmiş. Bir önceki röportajında da Donald Trump sorulan soruyu beğenmedi diye çıkıp gitmiştir röportajın ortasında. Evet. <gülüyor> evet o da hem de oval ofiste oluyor evet. yani kendi makamında gazeteci sen ne konuşmayacağım artık diyor gidiyor adam da ortalık yerde oval ofisin ortalık yerinde kalıyor gazeteci bu da dünya tarihinde en dar aslanlılardan biridir <gülüyor> bu da şey hoş olmuş şon şon diye bağırmışlar gazeteci, gazeteciler bize bilgi ver Putinle konuştunuz vermiyorum diye gitmiş ne demek şon so ismi Ş neydi? Spicer. Niye Spicer demiyorlar? Türkiye'de evet. Numan, Numan mı diyorlar arkasında? Yok, basın sözcü arkadaşları ama. Arkadaşlar. Tanıyor tamam, gazetecilerden? Gazeteciler. Gibi. Şu an şu an diye bağırıyorlar. Tamam, tamam. Ben ama... sözcüsü gibi düşündüm. O zaman diyebilirler. Trumpun sözcüsü gazetecilerle konuşuyor. İşte basın sözcüsü normalleşmenin bittiğini duyuran Erdoğan ve Putin işbirliği mesajı verdi. Astana zirvesi çatladı. Tam anlayabilmiş değilim. Belki sen çözersin ama. İbrahim Kalın da gazeteci miydi? O da basın sözcüsü değil mi? Yok, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından. Baş danışmanlarından. Birçok baş var ya. Baş danışman. Çünkü Hı. peki ben sana başka bir şey sorayım. Türkiye'nin bir de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması konuşuluyormuş. Uzun zamandır evet. Evet. Jonathan Marcus yazmış. Savunma ve diplomasi muhabiri şeyin BBC'nin. BBC'nin. Türkçe, BBC'sini. BBC'si Türkçe çevirmişler. Evet çevirmişler. Mümkün mü diyor satın alması? Pek de kolay değil diyor. Yani maliyetini karşılama özellikleri ve teknoloji transferi gibi karmaşık meseleleri var. ...Rusya ile anlaşmanın olmaması... ...ihtimali halen yüksek demiş. Ama ben soruyorum. Bir, hangi düşmana karşı... kullanılacak İçinde ve dıştaki düşmanlara karşı. Ama NATO... ...üyesi Türkiye... Bir NATO üyesi olan Yunanistan... ...asıl alıcı Kıbrıs durumlardan aldığı eski... ...S-300 sistemlerini kullanıyor... ...ve diğer ülkelerle birlikte İsrail jetleri... ...Atina ile ortak taktikatlarda... ...Yunan savunma sistemine karşı savaş oyunları... ...gerçekleştiriyormuş. Hı, o zaman... Olabilir diyorsun Yunanistan ve İsrail gibi. Peki e, o zaman can alıcı soruyu soruyorum. ikinci soru S-400 cirit gibi yerli ve milli bir silah mı? Bununla alakalı çok güzel bir atasözü söylemişti. İnsanın neresi ağrıyorsa orasını konuşur demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün. Rus atasözü. Evet çok sevdiği bir Rus atasözünü söylemişti. Bence o cevap. Öyle mi? İnsanın neresi ağrıyorsa orasını konuşturur. Eyvah. Ben de bacağımı konuşturacağım şimdi. Ee, bu arada Amerikalı General Curtis or General Curtis Caparotti geçen hafta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşüp Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki hava saldırılarıyla ilgili endişelerini iletmiş. Açıklayınız mı demiş. Evet. Çünkü bir de operasyonların devam edebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı vardı. Başkomutan ya aynı zamanda. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden genel başkanı oldu. Benim bütün tahminlerim yanıldı bu arada. Ben tartışılacak zannediyordum. Tekrar alalım mı, almayalım mı diye oy birliğiyle. Halbuki büyük gözyaşlarıyla kabul ettiler AKP'de. Yeterince deneyimim yok. Sen halbuki belli kesin olur demiştin. Ben kesin olur Selahattin. dememiştim. Rakibi çıkmaz demiştin. Rakibi çıkmaz demiştin. Tren'den ha, in, tekrar trenebilirsin. Kesin bin. olur demişti. Evet. evet. Ben yanıldım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da operasyonların devam edebileceğini bir güzel şarkıyı hatırlatarak e, ima etmişti. Bir gece ansızın gelebiliriz diye. Hep bir olasılık halinden bahsediliyor zaten Cumhurbaşkanı başdanışmanı da bu olasılık hallerine dayanan bir cümlede kullanmış bir ifade de bulmuş. Cumhurbaşkanı başdanışmanı ilk İl -Nur. İl -Nur, evet, İl Nur Çevik, Ilnur Ilnur evet pardon Ilnur Çevik Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerine kazara vurulabileceğini söylemiş. Ne demiş anlamadım. Kazara vurulabileceğini söylemiş Amerika Amerikan Birleşik Devletleri askerlerine. Amerika Birleşik Devletleri askerlerine evet. Yani kazara mesela. E Amerikan, 50 Amerikan askeri roketle öldürülebilir demiş, öyle mi? Evet. Nereye söylemiş bunu? Ben, Bakamıyorum işte CRFM Türk diye bakıyorum Wikipedia'ya çalışmıyor. Çin, herhalde China bir şey. Olur mu abi. efendim? Burada Erkan Tan yazıyor. Erkan Tan zamanında elinde mehter marşı vurup böyle bunlar siyonistler bunlar şeyler diyen kişi gidip şimdi Çin'in radyosuna mı çalışıyor? Bilmiyorum. Bak işte CRFM Bakamıyorum efendim. Wikipedia kapalı peki ABD'ye ne diyorsunuz efendim demiş Erkan başka yerden bakıyorum ben o zaman PKK'lı teröristlere koruma kalkanı oldular resmen biz saldırmayalım diye kalkan oldular diye sormuş Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'e o da orada gezmeleri bir şey ifade etmez demiş eğer o PKK'lı teröristler, teröristler Türkiye'nin içindeki eylemlerine devam ederlerse Biliyorsunuz Kuzey Suriye'den sızıyorlar. Daesh'e ne oldu? Bir gece ansızın gittik oraya. Aa, bir gece ansızını o da söylemiş. Genel, bu şarkı en tutulan şarkı herhalde Beştepe'de şu sıralarda. Soranı da darbe hatırlatır. Evet. Ama Beştepe'de öyle değil. Ve kendimizi Elbab'da bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye içinde geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları oradaymış. Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara bir isabet ederler. O Türkçesi biraz buzuk olmuş. Çevik'in yanıtı karşısında da senin takip ettiğin bir gazeteci olan Erkan Tan. Ben, ben takip baktım. etmiyorum. Öyle bir şey söylemedim. Sadece YouTube açtığınız zaman çıkıyor karşınıza ha. böyle. hadi ver mehteri, siyonistler saldırıyor haçlılar geliyor diye. Şimdi Çin'de. Çok ağır bir durum bu yalnız demiş. Şaşırmış. Ağır konuştunuz demiş. Çevik bunun üzerine ne demiş? Öyle mi? Ağır mı konuştum? Onlar bunu yaparsa ne yapacaksınız demiş. Yani Hı -hı. Bayağı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir tehdit olduğunu söyleyebilir miyiz? İki sene sonrasında böyle bir olayın olduğunu düşünseniz. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin vurulmasını, Rusya asker uçağının düşürülmesinin ardından. Neyse. Olmaz mı bari? Evet, ben de. Olursa da üzüntü duyar birçok kimse galiba. Peki bu arada Natona NATO ta askerini vurursa ne oluyor? NATO'dan dışarı atılıyor mu? Zaten ee, Trump NATO'dan bir şeyler dışarı atma konusunda çok hevesliydi seçim. Bir zamanlar İstanbul'da Rum, Rumlar beri. vardı. Şimdi sayıları çok azaldı. Bu şehrin bayağı eski sahiplerinden de, o da sakinlerinden diyeyim. Onların bir e, sözü vardı. Ben de onu hatırlatayım. Nedir efendim? NATO kafa, NATO mermer. Hı -hı. Hı -hı. Tahta Hı -hı. kafa gibi yani. Ee, Yüksekdağ yerine de eş başkan seçiliyormuş HDP'de, Halkların Demokratik Partisi'nde. Çünkü, neden? Çünkü Figen Yüksekdağ milletvekilliği ve parti üyeliği düşürüldü. Yasal prosedürleri yerine getirmek için zorunlu bir olağanüstü kongreye gidiyormuş. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçlamasıyla 83 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Milletvekilliği de 21 Şubat'ta parti üyeliği de 9 Mart'ta düşürülmüştü. Böyle bir durum HDP'nin Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da hukukçu o. 20 Mayıs'ta Ankara'da zorunlu olağanüstü kongre yapacaklarını söylemişler. Yüksektağ ve Selahattin Demirtaş dahil genel eş başkanlar 11 vekil halen tutuklu. Bu arada başka bir takibe geçelim. Kızı Kılıçdaroğlu bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı demiş. O zaman parti başkanlığını bırakmalı demiş. Kılıçdaroğlu parti başkanlığını bırakıyor mu şimdi? genel başkanlığı. Olacak mı aday? Ee, yani onun kimini... kararı. O, o, o karar verecek sonuç olarak da. Zorlamasınlar zaten. Yoruldu. Daha yeni referandumdan çıktı. O kadar dolaştı. Biraz bir nefes alsın diye düşünüyorum ama az vakitte de verdim. Şimdi iki sene var. Ama bu durumu olağanüstü bir hal olarak görmedikleri için olağanüstü ortam olarak olağan kongre, kurultay devam edecekmiş. Bu arada da fikri sağlar için Kılıçdaroğlu tek adam oldu. Olağanüstü kurultay yapılmalı demiş olan Fikri Sağlar'ın da e, şey e, disiplin soruşturması. Da. Atacağım kulağından tutup atacak. Kapıyı göstereceğim demişti ya bazı insanlar için. Evet. Belki öyle bir şey olacak. Fikri Sağlar neden böyle bir şey yaptı? Yani daha önce Fikri Sağlar'ın ismini uzun süredir ben gazetelerde görememiştim. Ne açıklamalarıyla ne, ne şeyle verdiği demeçle ya da bir harekete dahil olmasıyla beraber. Yani bir anda durup durup böyle bir anda konuşmaya başlayan sinirlenen şeyler olur ya insanlar. Topluluk içerisinde. Ondan tür olsa gerek. Ama belki de değil de. Büyük sağların sahaların aslında önemli derin devletin işleriyle ilgili açığa çıkardığı önemli bazı şeyler vardır mesela. Sene kaçtı? 1980'ler. 80'ler. 90'lar. Hmm. Ee, yani. Ya geçmiş biraz üzerinden vakit. Evet belki tekrar fırsat bulabilir miyiz Derya Sazak'la konuşmaya ama o, onun belgelerle takip ettiği de bir olay var. Yani böyle derin devletin suikastlerinin bir kısmını açığa çıkarma çabaları vardır Fikri Sağlar'ın. Şimdi bütün internetlerinde Fikri Sağlar kimdir soru işaretli başlıklı haberler dolaşıyor. Hı hı. Bakmak lazım. Bakmak lazım. Hı hı. Bu arada Kabil'de NATO konvoyuna saldırı olduğunu dün son, son dakika haberi olarak vermiştin galiba değil mi? Evet. Evet intihar saldırısı. 8 sivil ölmüş. Ayrıca en az 25 sivil ve 3 Amerikan askeri de yaralanmış. Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerikan diyenebiliriz. Yeni bir strateji geliştiriliyor da anlaşılan. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da ...referandum eleştirileri üzerine... ...suç duyurusu yapılmış... ...onu biliyor muydun? Ha, görmüştüm evet. Mühürsüz... ...oylar geçerlidir... ...kampanyası da 500 bine yakın... ...bir şey... Change order. ...500 bini buldum bilmiyorum ama... müzak kampanyası... ...bunu düzeltin falan diye bir kampanya vardı... Mühürsüz kararı nedeniyle kuruma yönelik eleştiriler üzerine suç duyurusunda bulunacağım demiş. Yüksek Seçim Kurulu da devreye girdi, topa girdi yani. Mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli sayma kararı almasıyla birlikte şahibe ve usulsüzlük iddiaları, hatta anayasaya aykırılık ihlal iddiaları gündeme gelmişti ve sert eleştirilerin hedefi olmuştu Yüksek Seçim Kurulu (YSK). Başkan Saadi Güven Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda özellikle Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri yüksek seçim kuruluna yönelik eleştirileri gündem olmuş. Suç duyurusu yapacağız demişler. Dokunulmazlığı onun için mi kaldırılacak acaba? Bilmiyorum. Belki de. Spekülatif davranalım burada. Biraz da spekülasyon yapalım. Nasıl? konuşuluyor. Bu durum ne olacak mesela baş danışmanım gibi bana davransa sor soruyu mesela? Hangisi gibi? Cengiz neydi İbrahim kalın mı? Yoksa ha. şey mi? mi? Ha benim pozisyonum benimki yani, yepyeni bir yeni bir statü. Yani şey o zaman ne? Gençlikten sorumlu ne olsun? Basın sözcüsü. Basın sözcüsü ama kimin? Herkes. Tamam. Ne soracaktım? Ee, yüksek Seçim Kurulu'nun bu suç duyurusunda Kılıçdaroğlu gider mi? Mesela. Gider mi? Gideri var mı? Olabilir. Ee, peki. Cengiz Topaktaş'ın yüksek yer güç değil mi o? Yüksek Seçim Kurulu üyesi. Evet. Anayasa ihlali var ifadesi suç mu peki? Yüksek Seçim Kurulu kendi hmm. elemanını da Mahkemeye verir mi dersin? Karlar kurban istiyorsa neden olmasın? Çok yerinde. İzlemişsiniz Cengiz Topaktaş Fight Club izlemiş miydiniz? İzlemiştim. Mi Orada ben? bir şey vardır. Robert Paulson mıydı? İsmi böyle slogan haline gelip yayılıyor değil her mi? tarafta. Ben bekledim Cengiz Topaktaş'tan sonra Cengiz Topaktaş'ın bu açıklamasından sonra da bir ismi ön plana çıksın diye de o da çok fazla ön plana çıkmadı. Olsun, daha iyi. Olsun. Evet. Evet çok stabil ve çok e, ne olacağı belirli olduğu zamanlardan geçmiyoruz galiba. Olsun olsun. Evet. Bir de e, bir iki uluslararası e, şeye de değinelim. Yemen'deki açlık krizinden de bizden başka kimse bahsetmiyor bari biz bahsedelim. Son derece ilginç bir haber var. <gülüyor> Guardian'da Karen McVeigh imzasını taşıyor. E, Avrupa'nın en Tecrübeli diplomatlarından biri. Norwegian Refugee Council diye adlandırılan Norveç Mülteciler Konseyi. Uluslararası diplomasinin, onun başkanı Jan Egeland, e, Uluslararası diplomasinin devasa çöküşü demiş. Ve kemiklerime kadar şoke oldum demiş. Kemiklerime kadar sarsıldım, iliklerime kadar demiş. Bu açlığın boyutları karşısında krizin. Yani demiş ki dünya 7 milyon erkek, kadın ve çocuğu yavaşça ama kesinlikle benzeri görülmemiş bir kıtlık açlığın pençesine terk ediyor. Ve buradaki sorunlu olan e, kusurlu olan da kuraklık değil. Bu önlenebilir. Tamamen önlenebilir felaket. A'dan Z'ye insan yapımı demiş. Evet. Şimdi, ağır kullanmış. Çok ağır çok ağır kullanmış. parantezince bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki yabancı STK'ların yasaklanmasıyla alakalı olan o karar, belki de kanun hükmünde karar olarak geçecek olan o teorik durum geçerli olursa biraz önce bahsettiğiniz Norveç Mülteciler Konsey'de çalışmalarına son mu verecek? Evet. İlginçmiş. Hangi çalışmalarına son verecek? Mesela o sani çalışmalarına. Türkiye değil. Ankara'daki mültecilere ve ev sahipliği yapan toplulukların mesleki eğitimi konusundaki çalışmalarına son mu verecek? Evet. Böyle yapacak. Türkiye ile oynaşmak olmaz. Hukuk olma. Bak, kapanmasına üzüldüm diyor BTK Başkanı. Üzülmüş adam. Onun da duyguları var tabii. Herkesin duyguları var. Evet, Ömer Fatih Sayan. Benim adaşım da. Kimse ben Türk mahkemelerini tanımam deme hakkına sahip değil demiş. Yok ki Kapanmasına üzüldüm ama yargı kararları uygulanmadan açılması mümkün değil. Wikipedia bilgi veriyorsa teyit ediyor olması gerekir demiş. Düzeltin bunları demiş. Wiki Tribune isimli inisiyatifi başlatmalarını olumlu buluyoruz. Yalan haberle mücadele hepimizin faydasına bir durumdur demiş. Ne de demiş bunu? BTK Başkanı. BTK Başkanı Adışı. yalan haberle mücadeleden bahsediyor. Evet. evet ben de arkasındayım. Destekliyorum yalan haberle mücadele konusundaki Evet, şeydeni. Açık gazete ekibi olarak biz de tamamen BTK'yı destekliyoruz. Hı. Bu yalan haberle mücadele hepimizin faydasına bir durumdur. Bu manipülasyonda dahil olmak üzere. Aynı zamanda ihalesiz olarak satılmaya çalışılan, kapatılan gazetelerin, radyoların, televizyonların malları konusunda da bir açıklama bulunur mu BTK? O BTK'yi ilgilendiriyor mu? Niye? Bilgi teknolojileriyle Tek alakalı değil mi bu şeylerin, malzemelerin satılması? Doğru. Değildir belki de de. Yani bir bakalım. E, bu arada yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erdoğan'a yeni bir tanım getirdiğini de biliyoruz değil mi? Senin Sayık Böke açıklamış Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü CHP'nin. Ve e, Türkiye dün yepyeni bir döneme girdi demiş Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında Artık 80 milyonun bir cumhurbaşkanı yok Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Erdoğan Bir siyasi partiye üye olarak 80 milyonun cumhurbaşkanı olmaktan feragat etmiştir Diyor ki doğru Öyle değil mi? Partili cumhurbaşkanı oldu Evet hı hı. Bizim için de artık sadece bir partili ve rakiptir demiş Onunla mücadele çağrısında bulunmuş çok ilginç aslında. 2 de ilginç şey haberi var. Malezya'da iki Türk'ün gözaltına alındığı haberini takip ettin mi? Neden ötürü? Etmedim. Şüpheliler onlar ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış. iki Türk. Ebu Sayyafçı mıymış? Şüphelilerin avukatları Fethullah Gülen bağlantısına Hı. dair iddiaları reddetmiş. Malezya Kraliyet Polisi Şefi Halid Ebu Bakar Ebu Bekir herhalde, Twitter üzerinden Karaman ve Aslan diye iki kişi, yani Turgay Karaman ve İhsan Aslan. Birisi Time International School'un müdürüymüş, oradaki bir okulun. Öbürü de esnafmış İhsan Aslan, Malezyalı bir esnaf. Ee, Malezya'da yaşayan bir esnaf. Evet, orada yaşayan, Malezya'da yaşayan bir Türk esnaf bir de okulun müdür Tuğrul Karaman ee, onlar ceza kanunun terör faaliyetleriyle ilgili maddesine istinaden salı günü gözaltına terörist durumlar fakat insan hakları izleme örgütü de Human Rights Watch bir açıklama yapmış. Şüpheliler zorla Türkiye'ye gönderilmesi gerekir şüphelilerin demiş ve acilen bir soruşturma başlatılsın. Türkiye'ye iade edilirlerse göz altında işkence göreceklerine şüphe yok ve eğer mahkeme süreci orada yürütülürse adil yargılama standartlarının altında kalan bir davayla yargılanacaklar demiş ki haksız sayılmaz 15 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan 3 askerin Türkiye'ye iade talebine de red gelmiş Süleyman Özkaynakçı Ferdun Çoban ve Abdullah Yetik'in iadesi için red karar vermişti geçen haftaki bu sefer de 8 askerden Ahmet Güzel, Gencay Büyük ve Bilal Purgül. Atina'daki temiz mahkemesinde hakim karşısında reddedilmiş. Adana'da da Hürriyet'in manşetten verdiği haber işte basını falan unutup 38 yaşındaki bir kişi Denizhan Dener ailesini kız arkadaşı ZK'yı istemeleri için evine çağırıp hepsini katletmiş. Sonra da intihar etmiş. Biraz Patolojik bir durum var herhalde. Evet. ünlü fizikçi Stephen Hawking'te. Stephen. Stephen. Hawking'te. De, Hawking değil mi? Hawking. Hawking'te. Stephen Hawking'te. İnsan. Stephen. Stephen Hawking'te. hayatta kalmak için dünyayı yüz yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söylemiş ki belki adan için bu süre daha erken olabilir. Evet. Hakikaten çok acayip bir hikaye yani hepsini, bütün. Akrabayı, tahallükatını, hepsini öldürmüş. Emekli vali olan eniştesi, halası biri 76, biri 68 yaşında. Kızları 41 yaşındaki Senem Met'in diğer halası Gönül Cengiz 66 ve onun oğlu 38 yaşındaki Supi Cengiz damat adayının evine gelmişler hepsini katledip onu da öldürmüş sevgilisine de telefon etmiş öldürdüm onları demiş sonra da kendini öldürmüş 17 yaşında evlendirilen çocuk gelinin evini aldığı sevgilisi kendisi gibi 17 yaşında olan eşini bıçaklayarak öldürmüş bu evet. da Adana'da oluyor çok haber var böyle Türkiye evet, genelinde. Türkiye genelinde galiba artıyor. Bir uygulama, genelleme yapmayalım Çöpteki ama. Çöpteki kadından bavul cesedi çıktı diye bir haber var. Karetta karetta'nın gözlerini neyse artı 18.50'de giriyoruz. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik sözleri üzerine yeni bir faslın açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ve Avrupa Birliği'ne girmek isteyenin kriterleri yerine getireceğini söylemiş. Merkel'den de, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den de Türkiye'ye ciddi bir idam uyarısı gelmiş. Üyelik müzakereleri dayanaksız kalır demiş. Böylece bitirelim ve ara verelim. Açık Gazete Bildiğimiz ekonominin sonu, Fikret Adaman ve Bengi Alpulut Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Gayet iyi Her <gülüyor> zaman olduğu gibi Çakı ee, gibiyiz Evet <gülüyor> Evet senin durumun nedir? Biz de iyiyiz Biz ee... Geçen iki gün boyunca Çanakkale'de yenilebilir enerji kooperatifleri konferansındaydım ben. Ee, ancak bununla ilgili izlenimleri Pelin Cengiz programında da e, köşesinde de ileteceği için. Evet, iletti e, zaten. E, ben e, bu konuda fazla konuşmayacağım. Daha önce de Oral Kayay'da e, bir röportaj yayınlamıştık programda zaten. O yüzden e, ben bugün e, geçen programda... E, ...sizinde söylediğiniz müşterekler derlememizle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Kitabında ee, birazcık tanıtma olsun. Ama ondan önce geçen programda hatırlayacaktır dinleyiciler... ...daha sonra açık radyonun web sitesinde de e, kısa bir derlemesini yapmıştık. E, bu alternatif gıda ve alternatif ekonomi örnekleri ekonomik boykotun yanı sıra diye... Bir adet geçen hafta kurulma aşaması tamamlanan e, kolektifi daha buradan ben söylemek istiyorum. Karadut Gıda Kolektifi. E, Karadut Gıda Kolektifi ile ilgili kısa e, bir bilgi verin İçerisinde bulunan bireylerin herhangi başka bir birey veya topluluktan emir almaksızın ihtiyaçlarını, iç ve dış ilişkilerini ilkesel birliklerini ve yöntemlerini doğrudan belirleyip düzenleyebildikleri lideri ve azınlığı olmayan bir üretim kolektifidir diyor. Kendileri aklına diyorlar. Ee, endüstriyel bir kar, kar olmadan, hayvan sömürsü olmadan, gönüllü sömürsü olmadan çocuk istikliği, kalıçlık talibat ucuz emek gücü day gücüne dayalı olmadan e ve e bir bu tür bir ürün tedariğiyle e bir mutfakta öyle diyor ve e böyle gıdalar pişiriyor, üretiyor. Şu anda mümkün e Ellerinde olan e, ürünleri söyleyeyim. E, vegan sucuk, vegan döner, vegan mayonez, kurabiye, soyacısı, vegan tereyağı, mini minikekler ve baklava. Ürünlerin e, hiçbir hayvan alıran ürün içermiyor ve içermeyecektir. Devamlı gelecek diyorlar. E, bir tane Facebook sayfaları var. Facebook sayfalarını aynı zamanda tam bu adreslerini de bulabilirsiniz. Ve buradan iletişime geçebilirsiniz diyerek buradan onlara bir selam gönderelim. Evet, vegan meselesi. Evet. Evet, <gülüyor> senin özellikle hoşuna gideceğini düşünüyorum ben hı hı. Ee, Şimdi kitaba dönelim. Herkesin herkes için e, müşterekler üzerine elektriğe bir antoloji e, adıyla meçhisten e, yayınlanan bir derleme, çevri derleme. Derlemeyi benle beraber Fikret Adaman ve Umut Kocagöz yayını hazırladı. E, Şimdi Fikret dersi da Hollanda'da olduğu için bana düştü. Kitabın e, kısa tanıtmanı yapmak. Onlara da buradan tekrar emeklere sağlık ve selamla onlarıydım. Ee, kitabın şöyle bir hikayesi var. Ee, 2014 yılında e, bir Fikret ile beraber e, Rolls Üniversitesi yaz okulunda Müştereklerin Ekonomik Politiği isimli bir ders verdi <gülüyor> e, ve dersin sonunda ortaya çıkan şeylerden bir tanesi, dersin aslında, dersten önce de birazcık e, fark etmiş olduğumuz bir durumdu. E, müşterekler üzerine olan özellikle de akademik entelektürel yazı, İngilizce e, ve daha çok akademik makaleler e, şeklinde üretilmiş. Yani kitap, müşterekler üzerine bir kitap e, şeklinde olan eser çok daha az var. Ve bunlar Türkçe e, makaleler özellikle çok daha geç ya da bazen çevrilmiyor Bir ihtiyaç olduğu zaman çevriliyor Böyle bir e, bu yazının aslında Türkçe çevrilmesini bir ihtiyaç olduğu e, hem Türk okumak isteyen hem de top, yani toplumsal hareketlerde işte bekler fikrinin daha belki genişçe tartışılabilmesi için böyle bir ihtiyaç olduğu e, gördük. <gülüyor> Öğrencilerle beraber ve dersin bir çıktısı olarak ve bir müşterek üretim olarak e, belli başlı makaleleri bulduk bu e, dediğim ortak karar verdik ve e, öğrencilerimiz de bunları çevirmeye gönüllü oldular yani aslında biz sadece derledik evet. yani yayına hazırladık asıl emek Öğrencilerimizin e, uzun bir liste var. Onlar kendilerini biliyorlar. E, onların emeklerine çok sağlık. E, kitabın içinde zaten isimleri geçiyor. E, alanlar, gerçekler. E, i̇kinci bir, aslında bu daha pratik bir derdi. İkinci derdimiz bu <gülüyor> programımızda daha önce müştereklerle ilgili bir program serisi yapmıştık. Daha e, eskiden beri dinleyenler ve siz hatırlayacaksınız. Müşteriler dediğimizde Herkesin aklına e, başka bir şey geliyor. Yani özellikle akademik anlamda müşterekler üzerine çalışma yapanlar farklı şekillerde e, bu müşterekler yani ortak varlıklar, ortak kaynaklar, ortak zenginliği e, ne olduğunu da farklı tanımlıyor. Bunlarla ilgili ne yapılması gerektiğini de farklı tanımlıyor. Biz de birazcık bu farklı damarları e, ortaya çıkarmak istedik. Çünkü bu sadece bir akademik belki dertten öte. E, politik bir anlamı var yani müşterekleri sadece bir kaynak olarak e, tanımlayıp e, bunun karşısında toplumu da sadece işte ekonomik sahiplerle ya da bencilce davranarak müştereklerle ilişkilenen bir grup insan olarak tanımladığımız zaman müştereklerle ilgili ne yapılacağı farklı bir şey oluyor ama müştereklere karşı en büyük saldırıların aslında sermayeden geldiği yani bir karşıtlık içinde tanımladığımız zaman başka bir şey ifade ediyor. Birazcık da bizim derdimiz buydu. Yani çok kullanılma, kullanılmaya başlanan bir kavram olduğu için yani bir takım tehlikeler var. İşte kim katı müşterekler dediğinde ne e, ima ediyor. Bunu e, dikkatli düşünmek lazım diyelim. <gülüyor> Şimdi kitabın içindeki e, makalelerin çok kısa bir ben şeyini vereceğim. Zaten o arada program bitecek <gülüyor> diye düşünüyorum. E, kitap e, Gareth Hardy'nin çok aslında e, herkesin okumadıysa bile e, adını duyduğu e, ve tüm müşterekler literatürünün aslında ona atıfla belki kısmen şekillendiği e, ya da belki o literatürü zehirlediğini de idare <gülüyor> edebiliriz. Müşterekler Trajediyesi, Science Erdisi'nde 1968 yılında yayınlanan Müşterekler Trajediyesi, Trajediye of Common e, makalesinin tezgide başlıyor. Daha önce de programda konuştuğumuz için çok uzun anlatmayacağım. Ancak her günün sonuç olarak söylediği şey, herkesin e, sadece kendi çıkarını düşünerek e, müşterekleri kullandığı ve burada verdiği örnek ortak bir otlattır. E, durumlarda ki yani şey böyledir. İnsanlar sadece kendi çıkarını düşünürler, ortak varlıklardan yararlanırken. E, bu da kaçınılmaz olarak müştereklerin e, çöküşünmesi, yok edilmesi süreciyle sonuçlanır. Yani buradaki en aslında bence belki politik olarak e, sıkıntılı mesela kaçınılmazlık. Yani insanlar kaçınılmaz olarak sadece kendilerini düşünürler. Bir takım hani ortaklıklar ya da e, ortak e, çıkar düşünmek ya da adalet düşünmek gibi bir e, kapasiteleri yoktur ve ne yaparlarsa yapsınlar müşterek ortak varlıklarsa bunlar bunlar çok şey diyecektir ifadesi yani bu, bu sonuca varıyor olması ee, bu makaleden sonra koyduğumuz makale Ian Angus'un aslında kendi web sitesinde dağılsız e, web sitesi üzerinden e, yayın yapan bir e, dergide e, yayınladığı e, müştereklerin trajedisi ziyeti çok kısa, yani kısa gibi bir, çok uzun olmayan bir makale ancak çok isabetli bir ucu bir makale. Ee, İnançlı e, özellikle e, şu açılardan eleştiriyor e, Gertardini. Birincisi Gertardin bu söylediği, <gülüyor> bu iddasını yani bu reklenin <gülüyor> kullanımı'nın tragediyle sonuçlanacağı ve çok şey uğrayacağı iddasını. Ee, hiçbir kanıt göstermediği, ampirik hiçbir kanıt göstermediği aksine, e, yani göstermediği e, ve aslında tarihi e, bize, geri tarzını söylediklerinin aksine tam tersiniz müşterilerin vaferini bize gösteriyor olduğunu. Çünkü müşterilerin hala etrafımızda e, durduğunu ve gayet e, kullanıldığını, insanların onlardan e, yüzyıllardır faydalanmaya, tüketmeden faydalanmaya devam ettiklerimiz. Bir e, ortaya kuruluyor. İkincisi e, az önce de söylediğim müşterilerin kullanımında bireylerin sadece kendi çıkarlarını düşünmeleri ve, ve yani en, en maksimum yani kar maksimizasyon ya da fayda maksimizasyonu dediğimiz iktisatta e, bu güdüyle hareket ediyor olmaları e, varsayımını eleştiriyor ve insan topluluklarının da insanların çoğu kez Sadece e, bu sahikle davranmadıklarını başka e, yani paylaşmak, dayanışmak, ortak kullanım e, gibi e, ilişkilerin içine de girdiklerini e, örneklerini veriyor. Ve e, şu sonucuları aslında inanmış en sonunda. E, yani bu Geri Kardin'in bu makalesinin ve fikrinin bu tezinin bu kadar tutmuş olmasının nedeni aslında bilimsel ya da akademik anlamda çok e, kuvvetli bir tez olması değil, e, siyaseten çok kullanışlı bir tez olması evet. olduğunu e, özelleştirmelerin önünü açmak için kullanıldığı için yani ortak kullanımdaki bütün varlıkların bunları ortak iyi kullanıyoruz, özelleştirelim hı hı. E, denmesine bir e, meşruiyet davranışı için bu kadar kullanışlı olsun. E, bu kadar yaygınlaştığını, bu kadar kabul gördüğünü söylüyor bu, ve... Buna neoliberalizm de diyebiliriz belki. Yani özellikle 1970'lerin ortalarından itibaren dünyaya hakim olan işte her şeyi özelleştirelim ve tümüyle yani bütün sermayenin önündeki bütün yolu açmak için her şeyi yırtıp atalım diyen bir anlayışın hakim Aynen. Yol açtığını yani Şimdi şu anda dünyada da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Trump, Donald J. Trump yönetimi olmak üzere Ama Britanya'da da yakında Theresa May'in aynı yola gireceğini gösteren çok sayıda erken seçimle beraber şey var Ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de yani bütün normları, değerleri, kurumları bu ortaklaşa dediğimiz müşterekler dediğimiz şeyleri o kamusal alanları ve kamunun koruduğu bütün kesimleri sadece şey, kar elde etmek maksimum kar elde etmek için yerle bir etmenin <gülüyor> yolun açıldığı bir durumdan bahsediyor olabiliriz aslında bunun üzerinde onun için bu kadar duruyoruz bunların üzerinde diye düşünüyorum ben sen ne düşünüyorsun? Aynen diyorsun? aynen öyle ve bu e Zaten 1968'e geri tardım bunu e, yayınlıyor. Zaten 70'lerle beraber e, İngiltere'de yine Margaret Thatcher'ın, Amerikalı'da Ronald Reagan'ın evet. başını çektiği bir yani çok, dedi belki bugünden bir yani daha bile yırkıcı ve sarkıcı bir e, her şeyi özelleştirme şeyi. Sonradan çünkü yani bunun da e, sürdürülebilir olmadığını, her şeyi özelleştirince de ekonominin çöktüğünü özel ellerde ee, özel sektörün yönetiminde bütün kaynakların hep verimli kullanılmadığının da görüldüğü ve böyle kısmen e, daha böyle hibrit bir modelde gidildiği e, bir geri çekilme de var. Ama ondan sonra tekrar hani topyekun bir özelleştirme tesis. Yani bu böyle dalga dalga gidiyor ve dalga dalga her zaman özellikle de iktisat biliminin içindeki tartışmalardan e, ve üretilen bilgiden ki bu yekpare değil yani çok farklı farklı çelişen bilgiler de üretiliyor sosyal bilimler içinde ama e, buradan meşruiyet alarak yani bakın işte böyle yaparsak özelleştirmezsek basarız e, meşruiyetini buradan alarak devam eden bir şey tabii ki ve e, zaten bizim kitabı e, der, derken en en arkada yani bunun e, bizim anlamı, bizim için anlamı, motivasyonu da e, buna Türkiye'de özellikle son dönemde, son 15 sene de öncelikle belki kent, kentsel mekan ve doğa üzerindeki e, tahribat, e, kentsel müşterekler ve daha ne diyeyim kırsal müşterekler, belki ekolojik müştereklerin üzerine olan kaldırı da bir müşterilerin söz söylemi zaten çıkmıştı. Yani evet. toplu, toplumsal muhalefetten motivasyonunu alan bir, bir kitap. Evet ben ee, şeyi de ekleyebilirim yani Cihan Uzun Çarşılı Baysal'ın bizde uzun süre <gülüyor> yaptı hatta kitaba da dönüştü işte kentin, kentin tozu, tozu şeylerinde. E. Ama çok sayıda önemli başka uluslararası ki Neo Miklain'in uzun süreden beri yazdığı Chris Hedges'in de uzun süreden beri yazmakta olduğu üzerine kitaplar yazdıkları bir yıkıcı dalganın gelmekte olduğu ve Türkiye'de de üstün kamu yararı adı altında işte her şeyin yerde bir edilmesine gidildiği ve tamamen sermayenin önünün açıldığı bütün kaynakların yerle bir edilmesine sadece sermayeye peşkeş çekilmesine giden bir ekonominin başı çekiliyor. Değil mi? Evet, aynen. Ee, öyle ve belki işte 2000'lerin ortasından sonra, ikinci yarısında özellikle gördüğümüz <gülüyor> yani bizim için en çok cisimlenen bir e, kent kentsel mekanın bu şekilde yapılması, e, bu şekilde yönetilmesi, özelleştirilmesi, ortak alanların el konulması ve ee, özel sektöre bir şekilde bunun e, verilmesi. Bunun da yine kamu yararlı gibi çok aslında oksimaron bir şekilde <gülüyor> e, şey yapılması. Bunun kispesi altına yapılması. İkinci olarak da su ve su üzerinden olan mücadeleler bizim çok o zaman şeyimizde. Çünkü suyun özelleştirilmesine karşı e, yani hep karşıtı hareketler aynı zamanda suyun özelleştirilmesini söylemini de benim temizle buna karşı söylem üretiyorduğumdaydı. Çünkü Bilmiyoruz, e, herhalde dinleyicilerimizde. Hestler bağlamında tanımlanan bir mülkiyet, yani belki yarı ama yarı mülkiyet hakkı vardır. Şu kullanım anlaşmaları ile beraber. E, bu aslında ortak bir varlık olan Suyun, Deren'in e, kullanımını 98 yıla kadar e, o Hest'i yapacak olan şirkete verilmesi demek. Şimdi daha önce böyle bir e, mülkiyet hakkı yokken, şu kullanımını e, o ortaklıktan çıkarıp, koparıp başka bir ve özel bir vekar amacıyla bulutulacak bir gruba verdiğiniz zaman bu çok e, ciddi bir şey. E, biz de zaten kitabın ilk kısmını daha bir belki kavramsal tartışmalara e, ayırıp son e, yani üç kısım gibi kitap daha doğrusu da dört kısım gibi diyeyim. E, ikinci kısmını e, şu ve su üzerinden müşterikler söylemiyle Buyrun müşterek olarak düşünülmesi ne demek olur, kavramdanlaştırılması ne demek olur e, gibi 2-3 e, makale. Ondan sonra kent ve kentsel müşterekler, kentsel müştereklerin çiftlenmesi ne demektir? Bugün etrafımızda gördüğümüz kent ve ilgili dönüşümleri, toplulu dönüşümleri e, nasıl açıklayabiliriz müşterekler kavramından diyerek bir araya getirdiğimiz soru makale ve en sonunda toplumsal hareketler bağlamında müşterikler çok muşterikler. Ben bir ufak mı? reklam parantezi daha açayım. Açık radyo yani Akgün İlhan'la Nurhan Yüce'nin evet, bir süredir sürdürdüğü su hakkı programlarında uzun boylu tartışılan ve tartışmaya devam eden konular bunlar. mod Barlow'la da mülakat yapmıştık. Kanadalı evet, çok evet. önemli bir hem aktivist hem de kuramcı da diyebiliriz kendisine. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim de aslında işte kitabın altlığı olan derste su başlığı altında öğrencilerimiz dinliyorsa <gülüyor> okudukları şeylerden bir tanesi. Moll ve ekibinin derledikleri, dünya üzerinde sunum müşterekleştirilmesi örnekleri. Evet, yani Council on... of Canadians kuruluş ee, adına. Evet. Yani bunları aynen. uzunca bir süredir takip etmeye çalışıyorduk. Kitabın <gülüyor> aktivizm bölümüne de geçerken bir de adını bir kez daha hatırlatalım. Yani dinleyicilerimiz bu kitaba o, nereden nasıl ulaşılabilir ondan da bahsedelim. Bu <gülüyor> tamam. Ee, yani önce onları söyleyeyim. zaten bir olsun. Kitabın herkesin, herkes için e, müşterekler üzerine en bir antoloji. Kitabın adını da zaten bana kadar bayağı bir zaman getirdik. E, kitap Metis yayınlarından çıktı. internet üzerinden de ulaşılabiliyor. Kitapçılar burada mevcut. E, ben o zaman hızlıca diğer e, şeylerden bahsedeyim. Evet, e, i̇çinde olan e, e, yazılardan. E, e, üçüncü bak, yani işte Gerek haline inandıştan sonra Eynir Ostrom, Ostrom çok bilinen bir müşterikler kuramcısı ve e, bu, daha önce bu programda da 2-3 kere Eynir Ostrom'un aslında e, hem müşterikler açısından açtığı imkanlar hem de e, yaklaşımlı kısıtlarından bahsetmiştik. E, bunları tekrarlamayacağım. E, kitabın son sözünü ben yazdım. Son sözünde e, de aslında girişini de beraber yazdık. E, ...bu yaklaşık yani enyos ve manasını eleştirebiliriz... ...neden eleştiriyoruz ilgili e, bizim fikirlerimizi de bulmak, bulmaları mümkün... E, okurlar. kitabı. E, kitapta daha sonraki e, 3-4 makale... ...yine müşterekler çerçevesine daha çok kavramsal tartışmaya giren makaleler... ...Jinglasman'ın ilk birikim, mülksüzleştirerek birikim... ...ekonomi araçlarla birikim isimli makalesi e, var meraklısı için çok eee nasıl semay bir metindir. E, Massimo de Angelis'te de imperialism, bu e, kentçi de başka bir de imperialism, e, müştereklercismini eee daha radikal bir kavramlaştırmaktı. Otonom marksist eee taraftan. E, daha sonra eee Silvia Federici ve George Sasan'ın kapitalizme karşı ve kapitalizmin ötesinde müşterekler bir anti-kapitalist hareketin içinde müşterekler neden önemlidir? Neden bir antikotik toplumuşan muhalefet? Aslında müşterekler yani ortak varlıklar, ortak kaynaklar, zenginlikler alanında da e, konusunda yazdıkları bir makale. İyi de bir e, aslında ana müşterekler yaklaşımının sağlam bir eleştirisiyle başlıyorlar. E, yedinci makale Michael Hart'ın, e, Hart ve Negri'nin e, ortak olan kavramsallaştırmasıyla müşterekler kavramsallaştırmasını bir yan yana getirme denemesi. Kısa bir makale. Daha sonra iki makale var. Karen Becker'in bir coğrafyacı onun e, suyu müşterek olarak düşünmek. Metal ve müşterekler karşılığında suyu düşünmekle ilgili. Yine bazı ziyade kavramsal bir çalışma. E, Dokuncu makale e, Alec Divinal ve e, Marcela Oliveira Marcel Oliveira, Oscar Oliveira'nın kız kardeşi. Oscar Oliveira'yı e, siz biliyorsunuzdur ama evet. dinleyenler için söyleyelim. Bolivya'da Cochabamba'daki e, su savaşlarındaki toplumsal muhalefet lideri eski bir e, aslında işçi örgütülemecisi yani sendika lideri Ayakkabı <gülüyor> üreticileri sendikasının başkanıydı. Onların Bolivya'daki Cochabamba'daki e, su savaşları ve sonrasındaki suyun e, müşterekleştirilmesi pratikleriyle ilgili yazdıkları e, bir makale var. Daha sonra kent kısmına geliyoruz. E, yine bir iki kentler müştereklerle ilgili kavramsal makale var. Kent, e, kenten müşterekler e, isimli böyle bir giriş makalesi, e, kısa bir makaleden sonra kent müştereğini aramak mekansal adalet tartışmasında bir katkı ismiyle e, yine e, az önce bahsettiğimiz aslında Cihan'ın Programında da çokça e, geçen tartışmaların bir belki e, özeti gibi bir makale. Daha sonra Nick Blomley'in, Nick Blomley geçen sene Türkiye'ye de gelmişti. Onun e, yine mülkiyet, kent e, alanında mülkiyetin ne kadar tartışmalı bir şey olduğunu ortaya koyan e, bir makalesi var. Kitleme, ortak bulunmak ve oksumun mülkiyeti isimli. E, daha sonraki iki makale daha çok toplumsal da hareketler üzerinden birisi daha kavramsal matmata dayan ee, birisi de e, daha Brezilya'daki kent hareketleri içinde kentsel yani o toplumsal muhalefetin içinde aslında müşterek olan nasıl üretiliyor ile ilgili Saros tarzı e, bir makalesi. Eee kitap böyle tekrarlayayım adı herkesin herkes için. E, bu üst başlık olduğu için bunu bu gözle çevrecektir. Metis yayınlarından tıpkı ee, ve buradan yine emeği yeten bütün öğrencilerimiz yani bunu üreten bütün öğrencilerimiz ve e, yayını hazırlayan adama teşekkür ederek e, afiyetle okunması e, dileğiyle işe yaraması dileğiyle kapatalım. E, çok teşekkürler Bengi. Sen teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kudret ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet kısa bir arayı mütakip bir konumuz olacak. Biraz önce de söylediğimiz gibi yeni bir iletişim yayınlarından. Yeni yayınlanan itirazım var 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a darbeye Diktaya medyaya itirazım var başlıklı kitabıyla ee, Ta 1975'ten Beri muhabirlik Yaparak başlayan artık Duayen gazeteci diyebileceğimiz e, Gazeteci Derya Sazak'ın Bu kitabıyla e, Kendisini konuk edeceğiz Ve bu kitap üzerinde medyanın, Türkiye'deki medyanın macerasının, Çin'den yaşamış birinin gözlemlerini ve fikirlerini paylaşacağız. Açık Gazete Itirazım var bu zalim kader. Itirazım var bu sonsuz kederi. Fleyim cildesini, hayatım sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgi. çamadan ölmeye Bu bu bırak Benim umutluluk ez Bana çahrettim Ama Bana Ama Var bu dertli şansım, sevginin sahtesidir, hayatın cilvesine dert. radyo burası. 94.9 ve açık gazete devam ediyor. İtirazım var. Şarkısını Müslüm Gürses'ten dinlemekteyiz. Derya Sazak'la beraberiz. Kitabının yeni yayınlanan kitabının adı da 28 Şubat'tan 10 15 Temmuz'a darbeye, diktaya, medyaya itirazım var adını taşıyor. Bir radyocu olarak da kendisi getirmiş. Derya Sazak'a teşekkür ederiz. Bu giriş için bir de çıkış var ama o sürpriz. Evet. O Müslüm Babayı da anma olsun. Olsun. Hoş evet. geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet ben dün akşam geç vakitlerde bitirebildim ancak kitabı. Çok, çok kolay okunuyor olmasına rağmen o kadar çok veri var ki ee, insanın e, proses etmesi gereken, işlemesi gereken dolayısıyla kolay e, okunmasına rağmen zamanımızı da alıyor ee, bir kere tebrikler her şeyden önce iletişim yayınlarından çıkan bu kitap için gerçekten bir kronik e, olmuş yani Türkiye'de sadece medyanın özellikle de Milliyet Gazetesi'ndeki uzun maceranın bir şey değil ...Türkiye'nin genel olarak... ...medyasının bir kroniği... ...aynı zamanda da derin devlet... ...medya ilişkilerinin de... ...bir çizelgesi... ...halini almış... ...hatta dünyadaki bağımsız... ...medyaya ihtiyacın... ...neden böyle olduğunu... ...basın özgürlüğünün... ...ve bağımsız medyacılığın... ...niye böyle olduğunu da ortaya koyan bir şey... ...çok da ilginç bir... ...tesadüf sonucu elimde... Amy Goodman'ın da 20 yıllık Demokrasi üzerine yaptığı kitabı da bir, henüz bitiremedim ama o da 20 yıllık bu bağımsız medyacılık macerasını Amerika'da ve dünyada nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Daha şeyde Chris Hedges'da yeni yayınlanan bir söyleşi kitabında gene aynı şekilde David Talbot'un kendisiyle yaptığı söyleşilerden 20 yıllık bu New York Times ve diğer bütün dünyanın dört bir tarafında New York Times muhabiri olarak geçirdiği medya macerasını anlatıyor. Son olarak da Haluk Şahin de Türkiye'de medyanın katli üzerine yazdığı bir kitap. Onu görmedim henüz. Fakat böyle bir medyayın tam sorgulanması gereken bir zamanda çok da Zamanlı bir kitap olmuş. Tekrar tebrikler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de e, kitabın e, dediğiniz gibi 20 yıllık bir tarihin e, yakın e, dönemin bir tanıklığı var. Onu dokümante ederken e, tabii ben senelerce günlük yazı yazdım, haber yazdım ama kitap yazmanın e, kuşkusuz ayrı bir disiplini var. E, bu e, karışıklıktan Güncele ve netliğe çıkışta sağ olsun kitabın editörü Ahmet İnsel'in de ee, çok ciddi payı ve e, emeği var. E, i̇letişim yayınlarına da bir teşekkür ediyorum e, arkadaşlara. Sonuçta e, ortak bir çabayla bir dönem e, kitabı çıktı. Kapak da çok çarpıcı. Evet, şimdi onu soracaktım. Önce oradan <gülüyor> başlayabiliriz. Çok 10 derece çarpıcı bir kapağı var. Bir, 20, 30 Ağustos değil mi? Evet. Biz evet. kabir töreni ve derin devleti. <gülüyor> yani ne diyeceğim şimdi, bilemiyorum. Şimdi bu Özel kapak kulaklı. Ömer Bey ben bu kapağı kapak hürriyetin fotoğrafı. Hürriyetin Ankara'da foto muhabiri. Selahattin Sönmez bu resmi çekiyor, çekmiş. Ben Hürriyet'te bunu tam o 15 Temmuz darbe girişimi sonrası o kaotik günlerde Hürriyet'te gözüme çarptı ama başka da bir gazetede görmedim. Bakın bu fotoğrafın özelliği şu tabi radyodayız ekranda olsak izleyiciler daha kolay şey yapar ama biraz dinleyicilere de tasvir etmemiz şey yapmamız kolay. Klasik bir arıtkabir yürüyüşleri vardır. Yani 30 Ağustos'larda, Cumhuriyet Bayramları'nda, 23 Nisan'larda, Korteş, o aslanlı yoldan gelir, işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanları, yine askeri protokol, işte genelkurmay ve subaylar, askerler. Şimdi bu 15 Temmuz'un hemen ertesinde gerçekleştiği için darbe teşebbüsünün daha külleri ya da dumanı tütüyor diyelim. Şimdi bu koltejde e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı en önde arkasında işte meclis başkanı, başbakan, ana muhalefet genelkurmay başkanı yanda subaylar yürüyor araya özel kuvvetler girmiş. Ellerindeki otomatik silahlarla bu subaylardan gelebilecek herhangi bir şeye karşı Özel, güvenlik önlemi almışlar yani özel, harpçiler, özel harpçiler ayrıca bir e, kordon oluşturmuşlar güvenlik timi bu aslında e, 15 Temmuz'un e, bir e, gerçekten e, hani bir fotoğraf bazen e, sayfalarca yazıdan daha fazla şeyi tek bir kare anlatır bu bir tek karede ordunun içinden yapılan bir kalkışmanın darbe girişiminin e, yönetim üzerindeki e, etkisi veya Tayyip Erdoğan üzerindeki psikolojisi. Çünkü biliyorsunuz e, darbe gecesi e, Marmaris'te olduğu için oradan önce işte FaceTime'dan Hürriyet'e e, Hande Fırat'a bağlandı. Sonra uçak kalktı. E, o uçağın düşürülme olasılığından hep söz etti. Hatta bir metafor da yaptı. Dinsel e, Hazreti Muhammed'in Mağara önünde hani nasıl e, örümcek ağı örmüş de görünmez e, kılınmış Uçak uçağa geldiler bizi bulamadılar falan gibi de şeyler söylemişti Yani onun bir travması var e, Bu siyasi travmanın fotoğrafı da e, Selahattin arkadaşımız tarafından hürriyette çekilmişti Ben de aylar sonra büyük bir şeyle onu e, aradık taradık rica ettik e, telifini ödeyerek e, iletişim bunu kapağa koydu. Kapakta zaten askeri dönemleri irdelediği için konu kapakla e, başlık oturdu. Yani 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a darbeye, diktaya, medya itiraz. Evet. Bu tabii son derece e Not mu tutuyorsunuz? Gün, günlük tutuyorsunuz? Hayır musunuz? hiç ben günlükçü değildim. Yani, yani Hasan Cemal Hasan abimiz gibi, gibi Cüneyt Arcaürek gibi her ikisi de benim ustam. Ama bu Cüneyt abi de çok baskındı rahmetli. Ben onun çaylak muhabiriydim. O benim e, büro şefim ve ustamdı. Cüneyt abi her gece yazardı. Evet, ama biz da, tabii, o da yazar ama onlar o zaman yöneticiler evet. zamanları vardı gerçi evet. haber ve yazı yazıyorlardı ama biz muhabirlerin ben sonradan günlük yazı da yazdığım için zaten günlük yazı yazıyorsunuz o sizi yeterince bunaltıyor evet, evet. yani siz radyocuların gidip eve tabi radyo dinliyorsunuz ama herhalde <gülüyor> daha çok müzik dinliyorsunuzdur yani biz de o kadar yazıdan sonra gece 12'de otur bir de not tut Gerçi bunu e, bir dostumuz yapmış bu kitapta var. Mehmet Ali Yalçın'da. Evet. Gece eve gidince e, not tutmuş, günlük tutmuş. O günlükler de işte saraya gitmiş, şuraya buraya. Sonra Redek bunları e, sızmış. E, ortaya bir yıl skandal jurnaller çıkmış. Bu kitapta öyle şeylere de yer yani. verdim ama ben e, not tutan, yani not tuttuğum notu habere ve yazıya dönüştüren günlük birisi olduğum için gazeteci olarak. Ayrıca bunları bir yerde biriktirmedim. Yani. Evet fakat yani kitabın en önemli özelliklerinden birini de hemen söyleyeyim Derya Sazak. Yani çok çok Titiz bir şekilde not tutulmuş izlenimi e, e var ama bunların kaydı var. Kaydı var. Hepsi Sonradan bunları toplandı. buldum ben. Evet. Yani tutanaklar var mesela. Baya bir araştırma işte evet. Şimdi, kitabın en önemli yerlerinden bir tanesi de çok sayıda tutanakları evet, içeriyor olması. iki, iki tane e, çok yani üç tane tutanak var ama bunların ikisi çok yaşamsal tarihi bir tanesi de hiç yayınlanmamış. Şimdi 15 Temmuz darbe soruşturmasının biliyorsunuz meclis komisyonu raporunu yazmadı. Evet. Rapor e, yazamıyorlar çünkü. Ortada karanlık onlarca soru var. Biraz önce konuştuğumuz yani darbeyi eniştesinden öğrenen bir cumhurbaşkanı. Ona 4,5 saat genelkurmayda toplanıp e, Akar'la Hulusi Akar'la MİT müsteşarının toplantıları var. Sekiz buçuğa kadar askerler darbeciler sokağa çıkana kadar bu haberi e, işte e, Cumhurbaşkanı'na başbakana iletmeyen çevreler var. Şimdi bu yazılmayan raporun önemli aktörlerinin Meclis Araştırma Komisyonu'nda yani verdiği ifade. ifadeleri var. Evet, Şimdi bu ifadeler çarpı, çok çarpıcı ilk yanında. defa yayınlanıyor. Evet. Yani haber yapıldı bunlardan ama rapor yazılmadığı için... Aleyhiyet kazanmadı. Sağ olsunlar ben eski bir meclis muhabiri olarak onları meclisteki CHP kanadından o şeyleri istedim, okudum, derledim, özetledim, buna koydum. Çok Şimdi, çarpıcı şeyler. İkinci var. bir şey oldu. Hiç yapılmamış bir şey, meclis yakın tarihti. Meclis'te 28 Şubat postmodern darbe süreci yani 97'deki Erbakan hükümetinin düşürülmesi sürecindeki Medya asker ilişkilerini irdelemek üzere bir komisyon kuruldu 2012 yılında. O komisyon yalnız 28 Şubat'ı değil 12 Eylül'ü 12 Mart 71 muhtırasını 60 ihtilalini ve 27 Nisan E muhtırasını da dönemin aktörleri üzerinden araştırdı meclise çağrıldı o insanlar bunun içinde ilmi öz yaşar büyük kanıtlar işte ne bileyim tansuçillerler dönemin başbakanları falan onun da tutanaklarını aldım Ama şöyle bir seçki yaptım bir sadece gazeteciler 2 sadece askerler ve 28 Şubat'ta devrilen kadronun birinci derece sorumluları onların gözünden 28 Şubat neydi fakat şimdi bu iki. Yeri neden birleştirdim veya bu kitabı yazma şeyini ne tetikledi? Ya bütün o komisyon süresince daha 2012'yi düşünelim 4 sene önce herkesin ortak yargısı şu gazetecisi, siyasetçisi, askeri artık Türkiye'de darbeler ya, dönemi o, bitmiştir. Bittir, bir kafa. daha darbe marbe olmaz denilirken 15 Temmuz gecesi Türkiye yine bir darbeye ister kontrolü, ister kontrolsuz daha, daha tabi karanlık tarafları var zaten şu anda davalar yeni açıldı görülüyor ana dava yok henüz ortada iddianameler olmasına karşın dolayısıyla bir de böyle bir belge doküman var öte yandan da benim işte anılarım var şahsi fakat şimdi belki oradan ilerlemeyi düşünebiliriz Şimdi bu 28 Şubat süreci, darbeler süreci ve e, biraz geriye gidersek 12 Eylüller falan tabii ağır dönemler, askeri dönemler. Fakat bu 15 Temmuz sonrası şöyle bir yerden geçiyoruz. Yani bu sonuçta bir darbe yaşandı ve Türkiye eğer bu darbe sürecini işte iktidarıyla, muhalefetiyle meclis bombalandı düşünün. Meclisin o gece birlikteliğiyle, Çıkabildiyse tekrar bir demokrasiye doğru bir kaldı ki 250 kişi hayatını kaybetti. kaybetti. Evet. Cumhurbaşkanı çağırdı insanlar işte tankların önüne yattılar hayatlarını kaybettiler. Yani hayatları pahasına bu darbe önlendiyse neden bu darbe önlendi? Demokrasi İki. içinde yaşayalım diye. Peki sonucu ne oldu? Bu darbe sürecini fırsata çevirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıya kaldık. Onun için darbeye, diktaya itirazım var diyoruz ve şunları hatırlatıyoruz. Bakın ne 28 Şubat'ta bir kişinin burnu kanadı. Tek bir cezaevine düşen gazeteci yok. Ama bugün ne var? Dün işte Dünya Basın Özgürlüğü günü. 160'a ya yakın gazeteci ceza ündi. ve bunlar e, Cumhuriyet davasını hatırlayalım bir yana koyalım. Daha yeni mahkeme iddianame yeni çıktı, mahkeme Temmuz'a yeni gün verdi. Altı aydır ceza indeler. Evet. Şahin Altayların plan durumunda daha da O dediğin... onlar e, neredeyse dokuz ayı buldu. Zaman gazetesi davası Eylül'de başlayacak. Eylül'de yani başlıyor. Evet, bir seneyi geçmiş olacak e, yani. Evet. Bir sene iki ay olmuş Şimdi e, bu kitapta e, benim yani özgürlükler açısından ve e, hani ifade özgürlüğü şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden de dışlanmasının Avrupa Konseyi denetimine alınmasının asıl gerekçesi olan insanları yani e, fikirlerini açıkladıkları için bu, gazeteciler var. 5000'e yakın akademisyen var. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektağ iki tane eş başkan hmm. HDP'nin ona hmm. yakın milletvekili. Hatta ya siz seçilmiş insanları e, ne gerekçeyle hani dokunulmazlıklar e, kürsü masumiyeti insanların fikirlerinin işte yayılmasının e, en önlenemeyeceği falan koruma amaçlıydı. Ya kaldırılsın ifade verip gelecekler. Şimdi OHAL rejimi KHK'lar falan derken Türkiye bir baskı rejiminin altında inliyor adeta. Burada e, Fikret Hilkiz'in e, bu kitap için yazdığı bir makaleyi ben özellikle rica ettim bu davalara girdiği için Cumhuriyet Ameşik evet. davasına falan. Siz hep e, kod ederek e, şey yaparsınız e, konuşmayı seversiniz. Burada e, bilmiyorum e, şeyi, <gülüyor> doğru mu söyleyeceğim ama habeas corpus diye bir latince evet. kökenli anglo-sakson hukukunun temelini, temelini içeren bir şeyden söz ediyor Fikret Hilkis. Kişinin huzura çıkmasına müsaade et. Yani bir insanı suç, suçlayabilirsin. Yani. E, yargılayabilirsin. Fakat onun en temel hakkı olan kendini mahkeme önünde ifade etme hakkını uzatamazsın, önleyemezsin, engelleyemezsin. Ta bu antik Yunan'dan beri binlerce yılın kuralı. Bugün insanları sorgusuz, evet, sorgusuz sualsiz alıyorsun. Aylarca yargı, mahkeme önüne çıkarmıyorsun. Uyduruk iddianamelerle suçu bile tanımlamadan tutuyorsun. Sonra Üç ay sonraya, altı ay sonraya gün veriyorsun. İşte o zaman ne oluyor? İçerideki süre bir cezaya dönüşüyor. Yani ortada bir suç yok ki ceza olsun. Yani gazeteciler bunlar. Fikir yazısı yazıyor. Hangi eylemin içinde? Diyor ki örgüt bağlantısı oluşmamış olsa dahi işte sübneminal bilmem ne falan gibi saçma sapan tanımlanmamış gerekçelerle insanları içeri atıyorlar. Şimdi size bu kitapta bir takım hatırlatmalar da var, siyasi hatırlatmalar. Bakın ben size, 1 Şubat 2009 yılı Aya İrini Müzesi'nde Başbakan Tayyip Erdoğan konuşuyor. Ne amaçla konuşuyor? Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Çetin Altan'a. Evet Çetin Altan büyük ustaya rahmetli Çetin Altan'a Başbakan Erdoğan veriyor. Ben de o gün oradaydım muhtemelen siz de olmuş olabilirsiniz. Altan kardeşler Ahmet işte Mehmet Altan falan ve şunu söylüyor Tayyip Erdoğan Türkiye artık ne Çetin Altan'ı 300 kez mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkum eden bir Türkiye'dir ne de Nazım Hikmet'i 12 yıl boyunca hapishanelerde tutan bir Türkiye'dir. 2009. Şimdi 2017. Ey hangi Türkiye? Hani ey ey hangi ey Türkiye? Peki 9 8 yılda biz bu duruma neden nasıl geldik de? Tabii ki darbeyi sorgulayalım. Tabii ki darbecileri ortaya çıkaralım. Ama bu gerekçeyle aydınları gazetecileri, siyasileri, akademisyenleri, akademisyenleri yani. aylarca cezaevinde tutmayalım. Yani böyle bir hakkımız yok. Bunun demokrasiyle falan alakası da yok. Evet, Derya Bey hazır sizi bulmuşken ben pergeli biraz daha açıp 9 yıldan 41 yıla getirmeyi çalışayım yani Tabii. sizin de meslek hayatınızın Evet, aynen. 40 yıl. 41 yıl. yıldır. Vikipedi'ye evet. girebiliyorum ben şimdi VPN kullanarak gazeteciliğe 1976 yılında Yeni Ulus gazetesinde köşe yazarlarından başladığınızı. Yok, e, muhabirlik diyelim muhabirlik. doğrusu. Evet. Düzeltmeleri gerekiyor. Bir bir buradan daha tekrardan not gönderilebilir belki Vikipedi'ye. Tamam. Ee, bu 41 yıl içerisinde neler değişti diye sormayacağım. Sadece merak ettiğim şeylerden e, en temeli şu. Aynı motivasyonla gazeteciyle tekrardan başlamadığınız şu anda Türkiye'nin içerisinde ya, Yapıyorum işte. <gülüyor> evet şu anda yapıyorum, yapıyorum işte. Yani <gülüyor> engelleniyoruz ya da yazı yazamıyorum. <gülüyor> Ama işte Twitter'da bu bizim işte yazı işleri mutfaktan kalan bu başlık atma becerimiz var ya. Şimdi Twitter'da 140 kelime bana çok uygun. 140 <gülüyor> e, karakter. karakterle her şeyi anlatabiliyorum. Bir <gülüyor> problem e, kitabı da yazdık. Bence günlük yazı yazmıyorum. Ben, Yazamıyoruz. Evet, yani. Şunu e, söyleyeyim televizyonlara çıkamıyoruz ama motivasyon kaybı diye asla bir şey söz konusu Canın değil. Can'ın sorusuna ilaveten ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu kitapta da çok temel özelliklerinden bir tanesi de tam bir vakaniistik yapılmış olması eski deyimi kronik yani bu ama bu kronik sadece şeyin tarihçesi değil. Ee, işte bu darbelerin finan di bir de aynı zamanda Medya. hem medyanın Tabii, gazeteler hem niye sektör niye çöktü sektör işte tam bağlantı. olarak sormak istediğim şey de oydu aynı sektörle 76'daki sektörle gazetecilik Hayır, de, şu andaki gazetecilik, gazetecilik arasında bir fark olsa gerekli hiç alakası gibi. yok tam bir çöküş tam bir teslim Geleceğinizi olma. Geleceğinizi bu mesleğe yatırabilir miydiniz? Bir de derin devletle yapacağım. bağlantılar da çok çarpıcı. Yani Teoman Koma'nın ben onu bilmiyordum. Bu kitapta okudum. Tabii. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı <gülüyor> başkanı olarak <gülüyor> gazetecileri çağırıyor. Ön sıralarda oturmakta olan yemekle bir toplantı. MİT Müsteşarı General değil mi? Evet. Kendisi ilk defa basının karşısına çıkıyor. Çıkıyor ve başkaları da öldürülebilir aranızdan diyor. Uğur Mumcu oturuyor, Uğur Mumcu oturuyor Şimdi, ve bir sene sonra daha kısa e, suikastlar başladı işte İstanbul'da e, Çetin e, mesela Muammer Aksoy öldürüldü Bahçeli Evlerde sizin de hocanızdır Uğur Abi'nin rahmetli Uğur Mumcu'nun hocası biz de Bahçeli Evlerde oturuyorduk e, gazeteden haber verdiler ...çok yakın mesafe... ...ben koşa koşa gittim... ...böyle karanlık bir akşamüstü akşam... E, ...Uğur Hoca... Şey, ...Muammer Hoca e, yatmış sırt üstü... ...tek bir kurşunla... ...arkadan... ...Uğur abi koşa koşa geldi Uğur Mumcu... ...ya nasıl böyle ağlamaklı... ...nasıl yaparlar diyor... ...hoca nasıl karınca incitmez... ...yani bu adamı kim vurur... ...Uğur Mumcu sonra bize geldi... ...milliyete 8 ay çalıştı... Evet. Yalvardım, yalvardım. Bak Uğur abi, sen bu arabayı kullanma. Bu arabaya çünkü ikimiz oçu o zaman kendi gelirdi, çelik gerek falan, silah taşırdı Var falan kitapta. ama e, ya yapma dedim. Bu güvenlikli bir araç, koruma hmm. verelim. Hiç olmazsa caydırıcı olur. Önlenemiyor gerçi. Yani suikastlar evet. peş peşe geliyor. O 3 sene var uğursuz işte 90 ile 93 arasında işte Bahriye 3 yoklar bilmem uğurumcular. En sonunda bana dedi ki yok ya der ne olacak dedi beni silah falan yani bunlar olmaz dedi ya. Beni öyle yok edemezler falan havaya uçurdular arabasıyla. Şimdi tabii burada başka şeyler var. 28 Şubat'ta akın bir dal suikastı var. O da çok önemli bir dal. Muazzam önemli. Yani. Bu bir basın utancıdır. Yani medya tarihinin en utanç verici bana göre en ayıplı sayfasıdır. 28 Şubat. O da hadise şu. Bir süre sonra hükümet düştü falan ama etkileri devam ettiği için Şemdin Sakık yakalandı. Şemdin Sakık'ın ifadeleri bir süre sonra işte Ankara kulislerinde uçuşmaya falan başladı kirli malzeme. Tak sabahın ve hürriyetin manşetinde. Birisi şeyden PKK'dan para aldılar diye Mehmet Ali Birantla Cengiz Çandır'ı manşet yaptı kendi yazarları sabah gazetesi evet. Hürriyet de Akın dalı hedef gösterdi. Ve Akın Birdalı vurdular Ankara'da suikast yani. Şey e, özel ne o Türk İntikam Tugayı mıdır nedir evet. o karanlık örgütlerden birisi. Peki Fikri Sağlar'ın da bu konuda bir... O daha eski. Onlar Susurluk döneminde. Susurluk döneminde de şimdi... Bunlar yani 2000... Sabah konuşuyorduk. E, yani, fikri Sağlar'da bir şeyi açığa çıkaran bir başka belgeyi ortaya koymuş. Tabii tabii. O zaman da çok şeyler vardı. O Susurluk ayrı. Bu onun devam Ya yani Türkiye'de bunlara girdiğin zaman... Tam her bir, işte. Her biri birer ikişer evet. kitap yani... Evet. Temin dediğiniz şey bunları ayrıştırmak zor hakikaten. Bir de kafa karıştırabilir. Yani medyanın Çünkü, gizli kapaklı ilişkileri. Şimdi Ben, ben mesela Akın mi? Birdalı e, vurulduğu anda Yavuz Donat onun e, hemşerisiydi. Ya ben gidim Akın'a dedi. Hemen koş git falan biz onu manşet yaptık. E, işte sahiplendik üstüne gidesin diye. Ben bu kitabı yazarken Akın Birdalı aradım. Çünkü 28 Şubat komisyonunda o bana gelen metinlerde görememiştim e, çağrıldı evet. mı çağrılmadı mı diye bir de dava var askerlerin yargılandığı sizi dedim e, ana davaya çağırdılar mı ya 28 Şubat'ın hedefi e, ölümden dönüyor o davaya çağrılmamış sizi kim vurdu diye sormuyor ya Sağol peki ya. kardeşim sen neyi soruşturuyorsun ya neyin şeyini postmodern darbe dediğin MGK kararıyla hükümete bir takım kararlarda yatılıyor. sonra da 3 ay içinde 3.5 ay sonra hükümet istifaya işte mecbur bırakılıyor parçalanıyor ya bir de bu tarafları var ne yaptınız kardeşim bunları onun üzerine akın bir dal peki dedim meclise çağırdılar mı bu 2012'de e, kurulan şeye çağırdılar dedi Şimdi bakın orada çağrılıyor, e, orada önemli bir şey söylüyor. Bu Oktay Ekşi Hürriyetin alçakları tanıyalım diye yazı yazdı. Evet şimdi e, alçakları tanıyalım dediği yani PKK'dan rüşvet alan Şemdin Sakın halbuki o sonradan e, can bilmez bu kavramları özür dileyerek gençliğin için söylüyorum. Andıç diye bir şey çıktı. Bir sene, iki sene sonra. Bu andıç neymiş biliyor musun? Arka planda askerler bu şemde sakık ifadesini gazetelere dağıtalım. İçlerine de ne kadar muhalif, zararlı diye düşündükleri kimse varsa bunları yazalım. Yerleştirelim. Yerleştirelim. Monte ediliyor. Bak kimin monte aklına edin. geliyor. Ondan sonra bunları gazeteye verelim. PKK'dan para aldılar diye. Hürriyet'in baş yazarı, ya insan bir sormaz mı? Muhabirin gelse, getirse, <gülüyor> bunun kaynağı ne diye bana gelse haber, kaynağı yoksa çöpe atarım. Kaynağı ne? Baş yazar sormuyor bu haber bize nereden geldi, alçakları tanıyalım diye. Akın Birdal'a işte Mehmet Ali bir anda Cengiz'e falan ağzına geleni yazıyor. Akın dal diyor ki komisyonda. Şimdi bu diyor... E, biri, bir de İhade Başkanı, e, o zaman ülletteki kodlama da, sonradan andıçta çıktığı şekliyle haberin yapıldığını akın onu fark ediyor tabii kendi başına geldiği için, o evet. diyor ki birileri bunu götürmüştür diyor. Evet. Peki kim size verdi bunu diyor? Bir takım muhbirler, tetikçiler falan var. Ya. Hayır dosya gidiyor. Dosya gidiyor. Kim götürüyor Hah, dosya? Soru bu. Kim götürüyor? Ve diyor bu sadece bu mesele değil diyor. Sonradan işte Hrant Dink katli de böyle. Hah, Şimdi, Ahmet Kaya rezaleti de böyle. Ben de tam orada bir şey söyleyecektim. Şimdi hürriyet tabii müthiş bir şey işlem yapıyor önce şey veriyor Sabia Gökçen'in etnik kökeniyle ilgili Ağustos'ta yayınladığı haberin O işte, şeyin Hrant'ın e, Hrant kendi bulduğu evet. şey röportör... Orada bir şey soracağım yani Ağustos'ta Sabia Gökçen'in asıl ismi olduğu iddiasından Hatun Sebicana göndermeyle Sabia Sabia Hatun'un sırrı baş çıkıyor hemen düzeltiyor sonra hayır Boşnak'tı diye dünkü yazısını <gülüyor> düzeltiyor hürriyet... ve müthiş bir şey, ortalık karışıyor. Fakat Cumhuriyet'te bu arada bu kitabın en ilginç yerlerinden biri bence Cumhuriyet Gazetesi'nin baş yazarı her şeyi olan İlhan Selçuk peş peşe 3 yazı yazıyor. Bu akıl almaz bir şey. yani Bu yazıları ortaya atanların yani Hrant Dink'in Türkiye'nin parçalanması üzerine yazılan senaryoya hizmet ettiğini söylüyor. İkinci yazısında Ermenilerin ortalıkta bırakıp kaçtıkları çocuklardan kılıç, kılıç, artı. kılıç artı olduğunu sayıyor, sabiha diyor, dalga geçiyor yani. Tehcir durumuyla neredeyse ve üçüncüde de ortada fol yok, yumurta yok ama kuluçkasız tavuğun gıdaklaması belleklere işlendi mi? işlendi öyleyse anasının gözü babasının fırlaması medya amacına ulaştı demektir cümleleriyle müthiş bir şey yapıyor yani. Hrant Dink'ten bahsediyoruz ve Cumhuriyet Gazetesi'nin simge ismi. Şimdi İlhan Selçuk'ta. Selçuklu. Hrant e, bana açıkça benim üzerimi bu şeyden sonra çizdiler dedi. Çoğu insana da böyle. Yani Hrant'ın katline yol açan haber ve davranış budur. Yani o hani Ermeniden işte boşalacak temiz kan falan. O, ee, o da e, bunun şeyi mantar, olmuştur evet. ama yani bence e, hani cezalandırma tırnak içi gerekçesi bu Sabiha Gökçen. <gülüyor> Halbuki bir yandan hani Türkiye Osmanlı'nın son dönemi ama Cumhuriyet Türkiye'si falan bir yandan da şöyle bir merhametli bir tablo çizilemez miydi yani buna böyle hırantı hedef göstermek vay işte Ermeni kılıç artı şu bu karıştırıyor demek yerine ya velevki ki Sabiha Gökçen bir Ermeni kızı yani soykırma ya da şeye uğrayan Anadolu'dan tehcir edilen kaçan e, ailelerden birinin kızı ne var ya işte ne güzel Atatürk almış büyütmüş ha. sormamış bunun kimliğini etnik kökenini işte, Güzel olan bu değil mi? Evet. Yani Cumhuriyet e, herkese kucak açmış kalanlara hiç olmazsa diyemez miyiz biz ya? Desek ne olur? Ne i̇şte olurdu? evet ve medyanın burada oynadığı ha, bunu, bunu, işte. bunu hemen hedefe yapıştır, Yetişçi, yani linç et. Da sizin ya konumun, Tahir Elçi Tahir Elçi, işte. Tahir Elçi televizyona sen çağır vay PKK'ya terör örgütü demedi. Ya kardeşim yani <gülüyor> Ee, adamı bunu dedirtmek için mi sen programına davet ediyorsun evet, senelerin e, hukukçusu e, barış insanı Tahir Elçi e, senin söylemek, söyletmek istediğini mi söyleyecek ya bunu söylediği zaman sen kendini mi atlayacaksın Kürt meselesini mi çözmüş olacaksın ya da PKK üzerinden birilerine rant mı şey? ne oldu Tahir Elçi'yi Diyarbakır'da surun önünde öldürdüler. Neyi yaradı? barışı sabunurken. Evet yani. yani ey, ey, neyi, neyi, neye yaradı ya? Yani? Peki bir de Süreyi de e, biraz da artık bitirmek üzereyiz ama birkaç şey daha sormak istiyorum. Biraz uzadık, izin aldık. E, bu çok ilginç. Benim, benim e, son parçadan <gülüyor> ödün vermeyelim ama. Yok, vermeyeceğiz. <gülüyor> e, Oli Rein ve Orhan Pamuk Orhan Pamuk hakkındaki suikast meselesi de akıllarda pek kalmamıştır ama çok ciddi bir şekilde tehdit edildiği bir dönem var ve onu gayet net olarak yazmışsınız. Yani Kılpay'ı kurtuldu yani, düşünülüyor. Yani e, bence Orhan Pamuk o sıralar dışarı çıkmasa e, belki Ramp'tan önce onu Evet o da olabilirdi de, hiç belli değil. Ama orada ilginç bir şey var 164 ve 165. sayfalarda yani e, Oli de özel bir röportaj vaziyeti var. Türkiye'de Avrupa Birliği komiseri kendisi. Evet Orhan Pamuk'a e, şeye geldi o ziyareti. Orhan Pamuk beni de çağırdı sağ olsun orada. E, biz de o arada sık görüşüyorduk. Ben de bulundum yani şeyde. Ben sonradan konuştum da yani onlar ikisi sohbet ettiler Ben de gastiği için bir şeyler <gülüyor> evet, ve diye. O, o Re şey demiş yani Türkiye Avrupa Birliği Komisi Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık diye ikinci sınıf bir statü yoktur olamaz Hedef tam üyeliktir diyor şimdi de günümüzde gene o rampaamu Referandumda hayır dediği için sansürledi gene <gülüyor> Hürriyet gazetesi. Hiç, yani, tekrar ya, eden, tekerrür bir, eden aynen, şeyler var yani. Bir şeyle son bir anıyla bu anekdot bunu hep şey yapıyorum hiç unutmuyorum. Şimdi referandum oldu değil mi? Son referandum. Evet demek serbestti bütün kanallarda. Hayır yasak. Hayır yazısı yasak. Ee, işte Orhan Pamuk röportajda söylüyor röportajı basmıyorlar. 12 Eylül'de yani 82 Anayasasının oylandığı en istibdat, karanlıklı askeri dönem ve hayır kampanyası yok. Evren ayetlerle biliyorsunuz evet oyu istiyor. O zaman Güneş Gazetesi yayınlanmıştı. Ben de orada işte yeni muhabirim. Hiç unutmuyorum Çetin Berci Koraman'ın bir karikatürünü yayınladık. Evet. Yarım sayfa. Berci abi şey yazmış, yapmış bir kale kaleciyi direğe bağlamışlar hayır top şeyde penaltı çekiliyor evren penaltıyı çekiyor boş kaleye ya o dönem bile bunlar bu yayınlanabiliyordu Yayınlanabiliyor. yani bu 12 Eylül <gülüyor> bakın bu 12 Eylül'den geldik 15 Şubat'a. o hallere insanları işinden gücünden ettiler ekmeklerinden ettiler Dün Oya Baydar'ın yazısı vardı. Ee, okumuşsunuzdur. O, ya okuduk. Radyoda Ya söylemedi. merhamet hangi din? Yani Acım, hangi dinde acıma diyor. ve merhametsizlik siz hangi dindensiniz diye soruyor ya. Ya bu çok ağır bir şey. Evet, acırsanız diyor çünkü Cumhurbaşkanı acınacak hale düşersiniz. Acımak Ama yani yok diyor. acımak Ama bu yoksa, dünyanın hiçbir dininde. Yoktur. Hangi dinde acı acılar merhamet? İşte e, ne bileyim vicdan e, insanları kendisi e, senelerce ya beni üç ay işte bir şiir için yattım falan demedi mi ya? Şimdi Demirtaş'ın şiirleri yasaklanıyor. Ya yani o da yazsın, bırak kardeşim yani. Hiç olmazsa cezaevinde yazsın. Ya yapacak iş yok yani. Ya yazı yazacak, ya hikaye yazacak, ya şiir yazacak. Kinimiz dinimizdir diye bir söz vardı şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Belki kimin söyledi. Dindar ama. ve kinden nesiller de dedi. Aha, nialatsmış. Nihalatsız. belki o taraflara doğru gidiyor. <gülüyor> o kadar. Daha, daha Türk İslam çünkü. sentezi ama bakın bu ee, gerçekten Müslüman, dindar, inançlı, tabanda hiç şu ana kadar örneği olmamış bir e, vicdani yıkıma ve muhakemeye yol açıyor. Biz bunun farkında değiliz. Çünkü biz o tabanın insanları değiliz. Türkiye'de darbeler bu zamana kadar ya soluk kıydı kıydı değil mi? Yani evet. kıydı, sola kıydı. Solun belini kırdı. Soldan insanlar, cezaevler 12 Mart'lar 68 kuşağı deniz gezmişler asıldı. Bilmem 12 Eylül'ler falan. Ha sağda da o arada sağ sol bir MHP'liler ülkücüler evet. darbe ettiler Fakat ilk defa İslamcılar kendi içlerinde ağır bir yıkım. Bir taraf e, tahrip ediliyor. Cemaat işte e, FETÖ, METÖ diye e bu kadar yüz bin insan, akademik dünya, işte medyaları, şunları, bunları ve bunlar sorgusuz sualsiz yani binlerce insan şu anda mahkeme kapılarında ...cezaevlerinde duruşma günleri bekliyorlar. Evet, Oli Reyn'den de... ...bugün işte Johannes Han'a... ...bir sıçrama yapacak olursak... Bu ...bunun uzaması da... ...tabii. Olamaz yani, diyor yani. yani. Bu şartlar altında Avrupa Birliği... E, ...şimdi Türkiye... Unutuluyor. ...bakın basın özgürlüğü dün vardı şeyin... ...Freedom House işte raporuna evet. değinildi. Avrupa'da sonuncu... ...dünyada 163. ...ya biz 2007-2010'ları oralardan çıkmak üzere geçirmedik mi ya? Yani ne oldu? Tarih sürekli tekrür ediyor. Yine bu kitapta hani atıfta bulunduk. George Orwell'in şeyi gibi. Sürekli yeni evet, belli yeni kirli malzemelerle şey yapıyorlar. Değiştire değiştire. Hani nedir gerçek? Biz del değiliz. Evet, evet. Maalesef öyle bir şeye gidiyor. Yani bu son derece Önemli bir tanıklık aslında bir benim kullanmayı tabiri, tabiri sevdiğim şekilde bir kronik olmuş. Teşekkür ediyorum. Derya Sazak. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a darbeye, diktaya, medya itirazım var. İletişim tabii, yayımlarından yeni çıktı. Fikret İçkiz'in de son sözüyle. Haksızlık da yapmak istemiyorum. Yani hala tabii işini saygınlıkta yapan meslektaşlarımız, gazeteler, Cumhuriyet'ti bir gündü, evrensel işte, işte, televizyon kanallarının bir kısmı, Halk TV, e, yayın yapan e, bağımsız mecralar, Mediascoop. her şeyler var. Ve yine de hani şey yapmayalım, e, bunca kargaşa arasında donunun markasını yazan meslektaşlarımız da var. Yani herkes özgürlüklerini kendi ölçütünde kullanıyor. Burası büyük bir ülke. <gülüyor> kimine göre açık cezaevine, kimine göre özgürlükler, işte her şeyin güzelce yaşandığı bir ülke. Tabii bu, büyük bir ülke olunca bu çelişkileri de <gülüyor> önemli <gülüyor> bir şey çalışma yapmışsın. Ama pozitif bir notayla da bütün bu kroniğin içinden çıkan yürek daraltıcı şeylere rağmen, alıntılara ve yorumlara rağmen bitirişte Aziz nesin. ...den bir alıntıyla böyle gelmiş... ...böyle gitmez... ...itirazımız var diye yazmışsınız ki... E, ...bence çok iyi de olmuş yani. Teşekkür <gülüyor> ediyorum... ...Aziz Nesin Ustayı da şöyle... ...bir yerde yakaladım... ...çok hoş bir örnek veriyor... ...ya inanılmaz bazı şeyler... ...şimdi Aziz Nesin... ...Demokrat Parti'nin son döneminde... ...Tahkikat Komisyonu üzerine... ...onları uyaran bir yazı yazıyor... ...o yazısına... Namık Kemal'i örnek gösteriyor. Evet. Namık Kemal diyor ki o zaman da aynı yine matbuat nizamnamesi diye bir şey çıkarılıyor. Namık Kemal şöyle yazıyor. Ya diyor zaten Padişah Efendimiz en büyük buyruğu o diyor onun sözü yasa diyor. Ya biz ona göre tam çalışırken diyor asli varken bir de bunun kararnamesi ne oluyor ya diyor yani bugünün hani e, o haller kanun hükmünde kararnameler gibi ya yeter yani padişah buyruğuyla zaten yazıyoruz diyor bırakın da işimizi yapalım ayrıca kararnameye gerek yok zaten falan yani bu Türkiye işte e, hani yüzer yıllık mı aralarla artık biz kırk yılın atanız ellişer evet. e, yıllık mı yani git gel e, sürekli işte bir yerlere savruluyoruz Allah canına kolaylık versin yani <gülüyor> size. Yani sen taşıyacaksın bayrağı çünkü. Hayırlısı efendim. Hayırlı vesile <gülüyor> evet. Yani şeyde kişisel olarak da tanıdığınız bütün tipik pek çok önemli gazeteci, yazar, köşe yazar, yönetmenlerin yönetmenlerim da mecbur şey tavır almak zorunda kalıyorlar etik kaygıları evet, bir mi? yana bırakıp evet, maalesef yani patronlu gazeteciliğin getirdiği korkun çürümenin tabi bir de, de sonuçları da var bakın siz her gün gazete okuyorsunuz bu gazeteler satmıyor artık evet. ne yazık ki e, tirajları gerçek değil abone satış diye bir şey uyduruldu. Gerçek bayi satışları gazetelerin 10 binlere, 20 binlere yani havuz medyası da öyle. Ee, ana akım medyada öyle. Birkaç gazete hariç hiçbirinin gerçek satışı değil. Çünkü neden? Gazeteyi gazete gibi yapmazsanız okur oradan bir şey alamayacağını biliyor. O zaman okur nereye yöneliyor? İşte bağımsız mecralara, internet, haber sitelerine, işte Twitter'lara, dış kaynaklara e siz çünkü e, haberi vermiyorsunuz sansürlüyorsunuz yani bu da e, gazete okurunu gazetelerinden soğuttu ve uzaklaştırdı evet, bakın kitap konu... sektörü öyle değil yani Olur. ben onun farkına e, vardım biraz geç ama e, o kadar canlı ki evet, onlarca onun... yüzlerce yayın var Derya Sozakşe'yi yani basın özgürlüğü günü ve Türkiye özellikle çok sıfır, sıfır veriliyor. Ya yani basın özgürlük basın kelimesi yok kullanmazlar ha. kullanamazlar çünkü evet. o koşulla çalışıyorlar. Evet. O çok, koşulla. E, vallahi çok teşekkür ederiz, Elinize sağlık. Ee, ben teşekkür ediyorum. Diğer baskılarını bekliyoruz. Ee, ne nasıl çıkıyoruz yayından? Çıkalım, vallahi bir şekilde <gülüyor> çıkalım artık. Evet, teşekkürler Derya Sazak'la 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeye, Dikta'ya, Medya'ya İtirazım Var adlı kitabı İletişim Yeyimlerinden Bu da son çıkan... dönemde şimdi çok sevdiğim bir türkü Bakalım beğenecek misiniz? Çok, çok teşekkür ederiz ben, ben yoruldum hayat Mümin bak, Sarıkaya'dan Mümin Sarıkaya'dan Biz Günaydın Din. diyelim biz de çıkalım biz, biz de de de çıkalım. Çıkalım. uzattık evet. biraz <gülüyor> uzattık evet hepinize e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz hepinize günaydın günaydın günaydın. günaydın.